Demokrasimiz, hayatlarımız ve travmalarımız başlıklı okuduğuna başkanlık edecek olan Prof. Dr. Levent Bülal'in de özdeşmiş matematik süremizliğinden iseniz 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslar ve Uluslararası Bizeye ve Ekip ve Devlet Başlığı teziyle doktor ünvanını almıştır. 1991 yılında itibaren İktisat Fakültesini araştırma görevlisi 1995 yılında aynı kumya yardımcı geçen 25 yılında siyasi tarih başkanı olan Miran Füller, İktisat Bakıcısı Üniversitesi Üniversitesi'nde siyaset bilimlerinde başkanlığı için çeşitli bir darit ödeylerce almıştır. yılında profesör imanını alan Füller, Denkler bu sorunu yaşamadığını biliyor. Eee yaşında bir gece evde bunalıma girdim. Ya dedim acaba Amerika'da Green Card başvurusundan mı? Bu mı başvurusundu? Eee e, bu aslında Türkiye'de yaşayan insan için sanıyorum eee biz bunlardan besleniyoruz gibi gelmeye başladı. Hani sabah çıkarken Allah'a ısmarladık deyip akşam dönmeme hali Türkiye'nin çok bence kaderi oldu. Ee, bildiğim yerinde bu kadar devam ediyor. Sanki bu krizden hepimiz besleniyoruz gibi refis içerisindeyim. Şimdi izin verirseniz vaktimiz çok. Fazla değil. Ee, ben 15 dakikayla da sınırlandırmak istiyorum bu Ve başlardan başlayarak içeriye doğru. Ee, bu Başka yöntem öneriniz yok anladığım kadarıyla. Biz o zaman e, sizden başlayarak hocam e, Bülent Sayın Bülent Somay'dan başlayarak e, sunumları bir alalım. 15 dakika da sınavısınız. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Başlamaya dair. E, Gizli aletmeden başlayayım. E, bu tür e, geniş e, kapsamlı panellerde herkes kendi bildiği yerden tutmaya çalışır. E, ben de kendi bildiğim yerden tutarak şöyle çok bir e, psikopolitik tarih e, özeti verip bugünkü krizin e, kapsamını anlamaya çalışacağım. E, e, Freud bize bir hikaye anlatır. E, 1915 yılında e, tarih öncesine dair. Peki bu nereden biliyor bilmiyor Mitoloji bu. Bir mitoloji e, metni yorumluyor sadece. E, bir der e, insan topluluklarında bir e, ilksel baba vardı. Bunun iktidarı muhtak idi. Bütün kadınlar umudu. Kendi kızları da dahil olmak üzere. Bir de oğullar vardı. Bu oğullar bir babaya biyat eder kadının üzerinde hiçbir hak iddia etmez ve ayak işleri, işleri yaparlardı. Ya da toplumun içine attırlardı. Sonra bir gün geldi. Bu oğullar kendi aralarında birleştiler. Babaya isyan ettiler. Onu öldürdüler. Karşı Yediler. Yan ee, yapmayan bir topluluktan bahsetmiyoruz. Ee, bu sembolik bir yeme. Yani babanın tücünü, onda hepsiyle dilen iktidarı kendi aralığında böyle çıkak anlamına geliyor. Gene ee, yanlış anlaşma olmasın diye söyleyeyim. Yani bir demokratik hareket falan değil. Mesela kadınlar yine bu işin dışında. Onlar yine malumluk olarak paylaşılacaklar. Ee, çocuklar, yaşlılar yine bu işin dışında. Kabili'nin eli silah tutan güçlü erkeklerinden bahsediyoruz. Bu bir demokrasi adımı değil. Bir iktidar paylaşımı adımı. Freud'ler uygarlık bununla başladı. Yani babayı öldüren oğullar aralarında öyle bir takt yaptılar ki hiçbiri diğerinin egemenlik alanına müdahale edemez. Freud haklı gerçekten batı mitolojilerinde buna daha iyi bir sürü şey var, adım var. E, ama bir açıdan da haksız çünkü şart mitolojilerinde böyle bir hikaye yok. Şart mitolojilerinde baba hiçbir zaman öldürdü. Babalar öldürüldü. Ama zaten babanın iktidarını nasıl bir uçakla iki uçağa geçirecektik ki? O en büyük <gülüyor> durumda, o mutluluksel <gülüyor> durumda da baba yaşlandığı zaman oğullardan bir tanesi onu olmadı. Yani bireler öldürür, onun yerine geçerdi ve onun pozisyonunu aldırdı. Pozisyon sabitladı. Halbuki Koygun'un anlattığı hikaye, o pozisyonu da aldı. Yani baba pozisyonu da aldı. Benim iddiamı şudur. Şark da bu pozisyonun zaman dağılmıyor. Yani Ekonomik birçok girecek hakkım olmadığı için dalmıyorum ama e, bunun için birazcık işte şart ve spotizmi tartışmalarına bakmak lazım. Arkadaşlar arasında çok uzun süredir yapılan da hala bağlanmayan. Ama Şark da biz babamızı öldürmedik. Yani oğullar olarak öldürmedik. Yoksa babalar öldürüldü. Osmanlı tarihinde işte 18. yüzyılda iki 19. yüzyılda iki padişah katli var. E, fakat bu padişah katilleri 10 padişahın yerine geçen bir e, eşitler grubunu getirmedi iktidara. Yeni bir padişah getirildi. İşte Osmanlı İbrahim 18'de sanıyorum. Selim ve Mustafa 19'da öldürüldü. Fakat rejimin yapısını hiç değiştirmedi. E, halbuki batı toplumlarında bunun nasıl bir değişiklik yarattığını görüyoruz. E, Makedonya'da İskender kendisini o çoktan ciddi edilmiş babu pozisyonunda gitilecek adımları attığı zaman yani tek imparator bütün e, tarihin disine kadar dünyanın neredeyse bilinen dünyanın, dünyanın yarısını tek fethettiği zaman babiye yeni gün, sonra da şair gelmişe gidiyor öyle. İşte Plutarcoz ecim gibi öldüler, başka tarihçiler suikast diye aslında zehirledilerler e, ama beni ilgilendiren şu ki olabilir. Çünkü orada değil mi bilmiyorum. Fakat eğer öldürüldü ise öldüren adamın adı bize çok şey söylüyor. Çünkü e, İskender eğer suikastı kurban değilse, suikastı başlatan kişi bu sırada hala Makedonya'da olan bir e, babasının İskender'in babasının yardımcısı olan bir adam. Adamın adı da Antipatros. Tercüme edecek olursam baba Karşı. İskender'in baba olmasına izin vermezler. Aynı şey bir 300 yıl sonra gene oldu. Gürbüz Sezar baba olmaya karar verdi. Tek güç olmaya her şeyi kendi adatlı toplamaya karar verdi. 33 buçak yedi buralardan bir tanesi manevi oğluydu ve meşhur söz Shakespeare'deki gibi değildi Kaysu Teknom yani Sezar Ugalayi için anca konuşulmuş böyle zamanlarda Kaysu telefon, yani sen de bir oğlum, evet, tam olarak. Dolayısıyla Şart, babayla sürekli anlaşırken, Zart, sürekli babalarını öldürüyor. 13. yüzyıl Madna Karta, balonların sembolik olarak bir araya gelip İngiliz kralına arkadaş. Bir dakika, sen kral olabilirsin ama babamız filan değilsin. Eşitler arasında birincisin bizim de şöyle şöyle aklımız var sana karşı aman ha demilerinin Yine söyleyeyim bu bir demokrasi hikayesi değil. Bu bir bizim bugün e, telaffuzdan imtina ettiğimiz biçimde bir kontroller ve dengeler sistemi. Yani egemen sınıf her zaman kendi içinde batıda bir kontroller ve dengeler sistemi kurarak var oluyor. Şarkı böyle bir şey yok. Ne kontroller ne var. Bir tane de baba var, onun dediği oluyor. Tabi ki baba 18.000 yıldan başlayarak batının çok hızlı ekonomik, teknolojik ve özellikle e, savaş teknolojisi konusundaki gelişmeleri tarzında geri aldımattı. Aldım Ezinti, Dayak yedi. E, i̇şte Çin ve Hindistan onlar da aynı baba rejimi altında yaşıyorlardı. E, Sömürlüğü oldular, Osmanlı ve Rusya gerilediler. Baba'nın fiyakası söndü paçası çizildi. E, dolayısıyla da oğullar arasında huzursuzluk başladı. Fakat en huzursuz oğullar grubu 19. yüzyıl iddia fiyatı ki Onlar bile babayı ilgal etmeyi, onu öldürüp yerine kendileri topluca bir oligarşi olarak geçmeyi hayal edemediler. Hep Padişahımız bizi koyup onların da akıl dalışmanı olmak istediler. Dolayısıyla bu konuda ilginç ve yeni bir şey yapan insan Mustafa Kemal. İlk defa babanın pozisyonunun iddia edilmesini savundu. 1923. Önce saltanıyordu, sonra idafeti ortadan kaldırdı. Ama maalesef baba kültürünü değiştiremedi. O yüzden kendisi baba oldu. Aldığı isimden de kendine taktığı soyadını aldığını da bilebiliriz. Atatürk oldu. Türklerin babası oldu. Bu baba pozisyonu gene sabit kaldı. Gene baba pozisyonundan kurtulamadı. Fakat şöyle bir e, hakkını verdiğimiz temizm sözüne bir istisnai durum içindeki bir istisnai evetemeli mi Mustafa Kemal? Fakam bir intende bile e, kurmaya çalışıyorum. Dünya değişiyordu, dünyanın egemenlik ilişkileri değişiyordu, bir imparatorluk yıkılıp bir Rus devlet kuruluyordu. Her şey birden değişiyordu. Ortada gerçek anda bir istisnai durum vardı. Mustafa Kemal'de bir istisnai değil mi? İstisnai egemeniydi. Dolanısıyla da babalık pozisyonu da değiştiremedi. Atatürk adı kaldı. Fakat gene hakkını verelim. 15 yıllık iktidarda kaldığı sürece ne kendini de halinden yaratmaya kalktı, ne kendini bir belli haklıydı. Dolayısıyla da 1928'de öldüldü. Biz elimizde ölümüzde kaldık. Baba gitti. Ve babanın iletine geleliği ee, İsmet geldi. İsmet'e de nereden baksanız baba demek mümkün değil. İsmet'in arkasından Celal Bayar Adnan Menderes'i kilisi geldiler. Adnan Menderes aydınlı toprak sahibinin zübbe oğlu. Baba baba olamaz. Celal Bayar eski komiteci bir kaba adam. Ondan da baba filan olamaz. Gitti. Babalık kurulamadı zaten askeri liderler. Askeri liderler benim bu bunlar örtümde aslında babanın hayaletleridir her zaman. Arkasından Süleyman da birer geldi. Biz onu şakacıktan baba değil. Ee, ama baba filan değildi o. Yani gövdeli iktidar bir zaman üstüne alınamadı. Arkasından tüm bu geldi. Tüm bu özel baba filan değildi tam tersine arkadaşlarınızla tanıştırmakla mutlu olacağınız çiftlik amcınız. Bir türlü o babaya kavuşamadık. Ve derken o ilk babanın o istisnai durumda istisnani ve olan babanın bir kenara ayırdığı ve siz şimdilik sesimizi çıkarmadan durum ve kafanızı kaldırmayın dediği toplumun bir kesimi türbü tezorla başlayarak ilk defa ben verim politika alanında ve ekonomik alanında ve kültür alanında demeye başladı. Ve kendi babasıyla birlikte ve biz şu anda bunun krizini yaşıyoruz, bu travmayı yaşıyoruz. Yani ortada bir baba adayı var. Adım adım kendine o pozisyonu. İlksel baba. Her şey benim. Benim üzerindeki kontrol mekanizması işletemezseniz benim dengem yoktur. Bana denge kurmaya çalışan, Kalkışan çift koşuyordur. Demeye hazır bir baba var. Tek problem var baba, baba adayının. Ortada bir istisnai durum. İstisnani durum olmazsa istisnai eğilmen olamazsınız. İstisnai eğilmen olamazsınız. Olamazsanız da baba olmamazsınız. Dolayısıyla biz 2008 yılından başlayarak son 8 yılda şunu görüyoruz. Birisi ısrarla sunnidir istisnai günler aklına çalışıyor. Dışarıda savaş kadınları atarak, içeride savaş kadınları atarak, toplumu çeşitli falaklarıyla paramparçalı olarak herkesi birbirine düşmanı bilerek öyle bir istisnai günler aklına çalışıyor ki istisnai egemen olabilse. Çünkü aksi mümkün değil. Dolayısıyla bizim şu anda yaşadığımız derin kriz bunda ibarettir. dedi, tabii ki bu bir kişilerin ibaret değil, birileri bu toplumda istisnai bir durum yarattmaya çalışıyor. Ve bizim şu anda buna karşı bulabileceğimiz tek şey onun yaratmaya çalıştığı ya da o tarafı onun birlikte geldiği, o toplumun eskiden bir kenara itilmiş <gülüyor> temsilcisi olarak geldiği pozisyonda bu kırılmaları kabul edip karşı tarafa geçecek. Okudulmanın öbür ayağı olarak davranmak değil, ki bu ne kadar çoğunlukla bunu yaptı. Tam tersine, oradaki istisnai durumu ilgal etmeye çalışıyor, yaratılmakta olan. Bunun da çok belli yöntemleri var. Birincisi barışta. Sonuna kadar barışta. Çünkü barışta istisnai grumu çok Savaşı sabit maksumlar. İstisnai gelemen adayımız. Ya da yeni babamız. Yani yeni babamızın babamız olduğuna dair şüpheleri olan varsa Allah aşkına biraz daha sonra bakın. Her İslami önder mesela içki içmeyin diyecektir. İşte kitapta yasak. Ama hangi İslami önder sigara da içmeyin der? Onu size babanız der. Değil mi? Baba der sigara içmeyin, denizden kılavuk falan yerlere kaldırma. Bunun babalar yapar. İslami önder kalıları örtünün diyebilir. Ama hangi İslami yönden oturduğu yerden bakıp aa bunlar el ele düşüyorlar. Sakın ha der. Bunu babanız der. Kızlı erkekler ile evlerle yaşıyorlar. Bunu ancak babanız der. Bu politik yöndenlikler yakısı noktası. Dolayısıyla adayın baba adayı olduğu kesin. Baba adayının bir istisnai eylemen olma gayretinde olduğu için istisnai eylemen olabilmek için de suni bir istisnai durum yaratılmakta olduğu kesin. Dolayısıyla bu istisnai durum içeride ve dışarıda savaş üzerinden kurgulanmakta olduğu için bugün yapılması gereken ilk şey, belki de şimdi bir şey, savaşa karşı hiç ara vermeden, nefes almadan karşı çıkmaktır. Teşekkür ederim. Bravo. çok teşekkür ederiz. Ee, ben tabi aslında Ben Soma'yı e, dinlerken özgeçmişini vermemiş olduğunun çok ciddi bir hata olduğunu düşündüm. Kendisi İngiliz Elimiyat'ı darında lisansüstü yapmış ve benzeştirmeleriyle e, bence çok keyifli bir e, sohbeti ya da düşünce ortamına biz itti. Ee, evet hocam Buyurun. Gerçekten baba meselesi harika bir lezzetle. Fakat 21. yüzyılda bu gerçekle hala yüzleşme ve yaşama mecburiyeti, yine bunun bize başka çerçevede ele alınması mecburiyeti konusunda düşündürüyor. Yani Türkiye'de buraya bu demokrasimiz hayatlarımız travmalarımız derken temelde benim gördüğüm yelek e, demokrasimiz herhalde bir e, kibarlık için yazdınız buraya diye düşünüyorum. <gülüyor> <Yani>, biz demokrasimiz. <gülüyor> yani, ya vicdaniyetin olmadığı bir yerdi. Ne keşfetti? Şey. Yani biz kendimizden vazgeçer hale geldik. Türkiye o kadar gerildi ki. 12 Eylül'ü bütün rejimi duruyor. Siyasi partiler de sızdırıyor. Herkes ne varsa o parlamentoyu girmek istiyor. Ahmet olmuş babama. Ya baba ne, niye bizimle destekli olmak istiyor? Babam hapse girmemek için olmak istiyor. Cevap veremedim. Yani ne varsa o parçuşturmak için parlamentoyu gidiyorlar. Peki bu parlamento nedir? Var mı böyle bir parlamento? 12 Eylül'ü resimine göre oluşturulmuş siyaseti yasaklayan bir parlamento siyasi partiler yazıyor. <gülüyor> Yasaklar malzemesi. Yok böyle şey Seçim yasası. Böyle bir seçim yasası yok. Iç düzü. Oraya gözden kaçıp gitsen de bir şekilde gerçekten bir e, halkın temsilcisi seçilmiş birisinin görevlerini yapamaz. Biz muamele herkes siyasete de çok meraklıdır. Çünkü o sürü patlamaya geliyor. Nobel almak için bilmem fizik görüntüsü tutmak çalışmıyoruz. Doğru diye okumadan, yazmadan, hatta diplomat olmadan bile olduğu iddiaları var babamız açısından bakılırsa. Yani bir en yani bir anda dik bir emek sarf etmeden asansörle bir yerlere geliyorsunuz ve akıl öğretiyorsunuz. Öyle olmak öyle olmak, falan plan. E şimdi bu demokrasimiz hikayesi hep halkın dışında bir saraya girme bir ara bakmıştım ben. Sarayda altı kişi var. Cumhuriyet tarihinde de parlamento girenlerin sayısı altı bin. Ya oraya ilgili küçük bir yerde sorduk ne işe yarıyor bu milletvekiliği diye. Hı. Hocam diyor. Küçük yerlerde çok etkili. işte polis yani üstümü arıyor falan. Bunu bir değiştirelim değiştirelim bir daha. Yani bu demokrasimiz işi 15 dakikada bunu özetlemeye kalkacağım için daha ıı, uzun anlatmam ama ya burası belge alıyor. Vergi ödermeyen bir toplum burası. Dört milyon adam bir öder ya ödemez. Vergi ödeyenler oy kullansın dediğim gibi çöküyor. E tabii ki bu işin çığlığından çünkü vergi ödemeyen bir adam bir de akıl öğretiyor. Verginin nereye gittiğini yani ne? demokrasi nedir, vergi verirsin. Devlet o kaynakları kullanırken derin tersi. E şimdi vergi almayan bir devletle de vergi vermeyen bir kişi arasında nasıl bir demokrasi oluşuyor? Sayıştayı yok sayı ettiler ya. Hatta sayışlayın, yani bizim verdiğimiz vergilerin nereye nasıl harcandığını parlemento, meclis adına denetlemekle yükümlü bir kurumun yetkilerine arttırmaya önerisi bir zaten meclis tarafından engellendi. Şimdi türden kapt. Öyle bir çalıyorlar ki Sayıştay, maşlayırlar şimdi. Burada sayışlayın, Boston Üniversitesi'nde bu, bir ara bir üniversite bir sınında sorulur kimse bir şey yani para vermiyor ki ne işe yarıldığını peşinde konusun. Yani onun için demokrasimiz işi niye? Mesela Yunanistan'da darbe oldu altmış 74'te Etmiş dörtte yok olmuşlar. Hepsi hapishanede bütün mevzuatını duman ettiler biz Bizde hala duruyor ve bu hiçbir sivil siyaset yaptığını iddia eden adamların onuruna dokunmadan oraya girmek, orada bulunmak, bir daha seçilmek. E Bunların mesleklerini de yapabiliyor. Mesleğimde demancı etmemiş adamın bir anda Türkiye'de sınıf atlamasını bir tek aracı, yavaş bir yavaş, yavaş, yavaş, yavaş yok. Yani ürünü çalışacağım, ürünü atacağım, filan filan. Çünkü benim geriye kalıyor pay ve travmalarımız. Ben bunu aslında çağına uyamayan iç dinamikleri zayıf bir ülke olmayı aşamıyorum. Yani yaşlandıkça batıyorsun. Yani insanların da işte arkadaşlar, dostlar, hepsinin karakteri vesaire iyi tarafları, zaafları falan var. Burası da öyle bir o açıdan şahıslaştırdığım vakit bu Türkiye. İşte orta boyunca bir, bir sürü e, zaafı var, hoşluğu var, lezzeti var, acısı var. Böyle bir şey yapıp, ama aynı yerde döner durur. İnsanlar yaşlandıkça iyi bir şey olacak. Bir de bunu tabii yaşlandıkça yap. Bu meseleyi aslında Türkiye'yi bir insan prototipine dönüştürsen artıları ve eksileri açtıkları ve aşamadıkları açısından değerlendirirsen yaşandıkça bunu çok iyi görüyorsun. Hep aynı yerde dönüyor. Ama daha gençsen umutlanıyorsun. Aa bu sefer oluyor filan, devrim oluyor, bunlar oluyor. İşte ben sistem değişiyor, dünyalar oluyoruz filan. Sonra elim göründe kalıyor. Bunları yaşamış adamlar senin o gençlik heyecanını genç görüp hafif gülümsedikleri onlara kızıyorsun. Ulan bunlar yaşlandı. Kötümsel. Bu sefer oluyor falan. Ama her seferinde bunu daha uzun e, bir nikyasta yaşamış adamın tecrübesi <gülüyor> ve karamsarlığı, kötümsel bir haklı çıkmıyor. Neden? Mesela yani 1914 Bir Osmanlı imparatorluğu vardı. Iki bin on Birinci Dünya Savaşı'nda hiçbir yerde bunun tartışıldığını görmedim. Bir yerden geliyordu. Bir yabancı basitinde beş sayımı vardı. Ne oldu? Niye toz oldu bu? Buhanlaştı gitti. Yok oldu. Yani bu topraklar beş milyon kilometre gayeler. E çağ uyamıyor. Niye çağ uyamıyor? O kadar derine gidemeyiz ama benim akademik olarak gördüğüm Osmanlı toprak düzeniyle arasındaki fark bir şekilde bu sonuçları oluşturuyor. Onun için de tabii 30 yılım bitti benim üniversitede bu üniversitede. Kırkıncı yıl bir Şimdi <gülüyor> dersleri, üniversiteyi, Süleymaniye'yi hepsini gözden geçirdiğim vakit iktisat dersi verdiğini zannediyorsun. Ya onu üretmiyor ki bu doktorun. Mesela ortaca, demek buraya gelmeden evvel birçok lisans doktoru da öğrencilerle ahbaplık ediyorduk. Mesela bir ara lisede orta çağ soruyorum. Orta çağın karşılığı yok yani işte. Yahu iktisadın en önemli kuramı rekabet. E şimdi sor. Rekabet mi istersin torbili diye. Bütün herkes torbili isteyecek. Yani peki rekabet olursa 40 kaynaklar verimli kullanılır. E buraya bunu özleyiş olarak bakıyor. En verimli iktisadın kullanılmanın olmazsa olmaz şart diye bakmıyor ki. Sen zaten muazzam bir ders yaptın. Ya onun Ben mesela bütün ömrümü tenezzül etmemek üstüne geçirdim. İnsan buna tenezzül etmez. 20 yıldır duymuyorum ya tenezzül bunu. Bir taraftan da öyle bakmak lazım. Yamyamların açık büfeye yakınlaştırılmayan yamyamları açık büfeye ele geçirip oradan gitmek istememe durumu var şu anda Türkiye'de. Yani böyle bir sofistike Kuvvetler ayrılığı filan. Maç oynamaya çıkmış, Karşı taraf yan, yan oyuncuları yiyor. Ya olsaydı dinlemedi diye bağırıyorsun. Yani böyle bir durum yok. Ben böyle bir şey görmedim. Bir bir şekilde bunun kuralı muralı güvenlesi yani bir siyasi anlayış iktidara düşmeyi o oyunun parçası olarak kabul eder. Iktidardan düşemeyecek kadar hırsızlık ve suç işlemeye başladığı vakit bu siyasi olmaktan zaten çıkar. Tabii buranın ııı meselesi iş dinamiği çok zayıftır. Yani Kur'an'ın travması, pay şu husus, husus dediği bir hadise. Çağ Ve biz burada kendi kendimize bunu nasıl sağlayacağımızı konuşur, düşünür, dururuz. Ama kendi iş dinamiklerimiz çok zayıf olduğu için de bunu hep başaramıyoruz. Her yerde döner döner dururuz. Tabii ki büyümesi var, modernleşmesi var. Ama bu uzağın ne olması gibi bir gelişme. Bu dünyalı olmayı sağlamıyor. Yani misli bir tabii ki teknoloji gelişiyor, mu kusartıyor, çoğuluyor, doluyor filan. E böyle ki iç dinamik, dış dinamik onu da kısaca ifade etmek istedim. Başkanım Sen Bey'in Uyar ııı e, dakikalısından. Ya temin ııı e, hocam söylüyordu Magna Carta 1215 karşılığı nedir senedi ittifak? Ne zaman? Bin sekiz yüz bilmem on filan. Bu nedir? Merkez zayıfladığı vakit bir takım ayağı şuna buna esnemiş, olanak vermiştir. Ama kuvvetlerce geri almıştır. Hala anayasa kurulmuş. Askerlerin yaptığı anayasa yerine bir tek adamın denetlenemeyeceği bir siyasi İslam faşizmini metne, dökme arzusuna geri geldik. Yani Ayas'a dedikleri de o. Beni kimse yargılayamaz. Sayeden baba figürüne uygun. Babayı bile çocuklar, anneyle usul usul mutfakta yargıla. Yani evde bile bir kamu oluyor. Yavaş yavaş. Ben de bütün yargıyı elimde bulundum. Bütün usulü başkanlık dedikleri bu. Her altı yiyecek. Hiç kimse beni denetleyemeyecek ve yargılamayacak. Ama ben yargıyı elimde tutarak herkese yardımlayacağım canım iskanlara buna. Şimdi başka yeni anayasa tartışması. Ya anayasanın hırsını hem evde hırsını yakalamışım onunla Türk ceza kanunu konuşmak bir şey. Ben bu Türkçe hiç anlayamıyorum ya. Yani bu hırsı da ya, sen, e, biz acaba yeni bir ceza kanunu yapabildiğimiz gibi. Her gün anayasanın hırsına geçen adam da yeni bir anayasa tartışmaya kalkmak zaten Türkiye'nin ne kadar çağda dünyada birey olmaktan, vatandaş olmaktan, belgiden, parlamentoda kuvvetler ayrılığında sayıştan da uzak olduğunu gösteriyor. Yani bu mesele Magna Carta'da, Esona'senevi ittifak 600 yıl falan fark var. Habeas corpus gerekçesi adam tutuklanamaz. Biz de Tanzimatla gelmiştir. 1600'den 93'tür Habeas corpus. 1832'de şimdi gene buraya birazdan bir savcı gelse bir hayal, mitt yasası var. Görevli olarak geldi. Bunlar bizde de toplantı, mutlak siyasi yargılanamıyor. Ya o savcıların canlı okuyor. Daha da gelişmiş yani. Hiç olmazsa buranın eski elitleri bir görüntü yaratıyorlar. Utanmamak için. O da tamamen gitti. bir görüntü de kayboldu. Matta bin dört yüz eylü, bin Bir de bu toplumun çözülüp çözülmeme sinimle de bir endişem var. Mesela siyaset bir tarafa bırakıyor. Her yerde anlatıyorum. Çok kafama takılıyor. Her sene birinci sınıfın dersine giriyorum. Herkes orada liseyi bitirmiş, İngilizceden geçmiş diyor diyorlar. Okul onlara İngilizce biliyor diye bir diploma veriyor, onlar da biz İngilizce diye kabul ediyorlar. Diyor buraya bir adam gelsin, İngilizce ya da Amerikalı. Konuşsa anlar mısınız? Hiçbirisi anlamaz diyor. E peki nasıl bir devlet ve toplum burası ya? Onun annesi de anlamazdır ama İngilizceden geç. Büyük babası da anlamaz. İlgili, mesela bunu çözmekle ilgili hiçbir şey yok. Ortaklaşa bir sahtekarlık içinde okul İngilizce bilir öbüntüsü de diplomasını alıyor bilirim diye. Adam gelip konuştuğunda kimse anlamıyor. E toplumun bu kadar açık, net sorunları nasıl çözülüyor? ya? Onun için de siyaset konulurken aslında büyük bir çözülmenin de acaba e, çözülmeyi gözlemle kaçırıyoruz diyor. Yani 21. yüzyılın dinamikleriyle karşılıklı geldiğinde ona hiçbir şekilde uyanayan 25 yaşın yukarısının ortalama okul yılını lise ve ortaokul ikinden terk olduğu vergi vermeyen açık büfeden yararlanmak siyasetle haramilik yapmak üstüne bir anlayışın 21. yüzyıl karşısındaki çok ağır bir çöküşü ve belki de yeniden inşasımı diye de düşündüğüm zamanlar oluyor ve bu gittikçe de öne geçiyor. Bunun son cümleyi olarak başkanın saprını nezaketini istismar ettiyim. Uluslararasılaşma buranın temel pay hattı. Dünyalı olmak isteyenlerle burayı kapalı bir ders olarak. Bırakıp canına okumak isteyenler arasındaki kavdar, Cemil Bey'den belirttiğimiz, hep öyle. Buranın tek çıkışı, bu dinamikleri onun için fazla şudur budur diyorum, 15 dakika içinde söylenebilecek kısmıyla dünyalaşma dinamiklerini hızlandıracak bütün mekanizmalarının önünü açacak bir irade. Hem siyasi tutkun olarak gündeme gelmedikçe bu işi çözmek çok zor. Yani bunu İktisatlara söylesek de yeni bir büyüme modeliyle kişi başına 25 bin doları sağlayacak model ve ekip kimdir diye de sorabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum sadece. <gülüyor> Şimdi ben Sayın Fatih Boran'ın sözü edeceğim ama biraz evvel ben yaptığımız hatıraları geri getirdiğimde Fatih Bey öyle biraz sevdiği kişiye ulaşırız. E, ...1987-88 döneminde... Yüzyı, ...Ankara Üniversitesi İletişim Bakımcısı... ...5.5 bölümünden... ...91-92 döneminde... ...benziği olan... parti Polat... ...Lokta Dergisi'nde... ve Kısa Dönemli Çalışmasından sonra... ...93-94 yıllarında... ...Haklar'ın Haber Dergisi... ...Gerçekte Muabirlik ve Ankara Temsilciliği yaptı. Kuruluş çalışmalarına itibaren... ...1995 yılında... ...Beyin Hayatına Başlayan... ...Mersel Gazetesi'ne Çalışan Polat politika entitörlüğüyle yaklaşık 17 milyon yazı işlerini düzenliği görevini düzenliği, 3 yıldır da genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmek gerekir. Ee, Buyurun. Öncelikle tabii biz şimdi e, seçilmiş vektörü raşit bir kelime atanmadığı bir üniversite çatısı altında demokrasiyi tartışıyoruz. Çok ünlü tabii. <gülüyor> ben e, bu da e, benim için bir travma aslında. E, ben burada e, Profesör Doktor Raşit Tükeli'ye selamlarımı göndererek başlamak istiyorum. E, ve aslında e, çok geniş bir sağlam ve teorik çerçeve yani öğrenciyimden beri okuduğum yan tek doğru da aktarıldığı için e, belki bize bu sınırlı zamanda belli olgulardan yola çıkarak bir takım şeyleri söylemeye çalışma imkanı veriyor. E, bu açıdan bir güne gitmek istiyorum. Dün e, iki meslektaşımızın e, Türkiye'ye girişi engellendi. İki yamanlı meslektaş. Bir tanesi ARD e, Kavya Bilosu'nda e, Walter Schell e, alınmadı. Ve kendisine kabul edilemez yolcu belgesi verildi. Kendisi bu Twitter hesabından paylaştı. Ve ARD'nin Türkiye İstanbul Otisinden Değilinli Gazeteci benim sınıf arkadaşım Cemal Taş'tan da Twitter hesabından e, e, Kobano ve IŞİD'le ilgili Türkiye'ye geçilen haberler olduğunu yazdı. Onun dışında Rusya Devlet Haber Ajansı Sputnik'in e, e, Türkiye Yayınları'nın Genel Müdürü e, Tural e, Ketimoğlu'da alınmadı ve e, Sputnik'e geçtiğimiz hafta iletişim, e, telekomünikasyon iletişim başkanlığı tarafından Allah tebrik eder. Engellendiğinde hatırlayabiliriz. Ee, ve bugün yine bir rapor yayınlandı. Senatörler, gazetecilerin açıkladığı bir rapor bu. Washington'da açıklandı. Ve Türkiye bu raporu iki sıra daha germedi. Ee, geçtiğimiz yıl göre iki sıra geriledi. 180 ülkenin değerlendirildiği raporda 151. sırada. Ve e, örgütün AME direktörü Darvin her genç konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avan komedyen e, hakkındaki e, hakaret davasını da bile getirdi ve Türkiye'nin uzun ve listesindeki bu son suistimal gelecek ve bu kriterler arasında bir üzerinde bulunduracaktır dedi. Şimdi tabi demokrasimiz ve pay hatları deyince de, aslında sınır ötesine taşmış bir e, e, hattından nasıl izleniyor? Yani Gümrükten çıkıyor, Avlanya'ya uzanıyor Oraya müdahale ediyor, yani bu ülkenin cumhurbaşkanı kendisini bir espri konusu yaptı diye bir ülkenin komedyeni ile ilgili o ülkenin mahkemesine suçlusunda bulunuyor. Yani normalde ne olur? Bir demokrasi için, bir, hani Türk kahvesi falan gibi bir şeyle ikram etmek istersiniz bir yabancıya. Kendinize daha keyifli bir şey sunmak istersiniz ama bizim sunduğumuz şey yabancı gazeteciye sırayla şey etmek, ee, bir başka ülke komediyiyle ilgili e, bunu Cumhurbaşkanı bile yaptı tabii e, bizim açımızdan bu ülkenin sınırları içinde hayatımız geçtiği için tabii utanç verici oluyor burada tabi e, ifade etmek gerekiyor e, diğer taraftan buraya gelirken Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın e, sitesine girip ceza bir gazeteciler butonunu tıkladım son sayısal durum medya 31 gazeteci hükümeti ve ...tutuklu üzere 31 gazeteci var cezaevinde. E, ve e, iki gün sonra e, bir dava var. E, Çağlay, iki dava var Çağlayan'da. 22 Nisan önemli bir tarih haline geldi. E, Canlılar ve Erdem Gülü'nün dava. Bir de Barış Akademisyenleri'nin dört akademisyen tutuklu olduğu dava var. E, bu bu tabi e, ikisi de çok kritik aslında. Yani... E, İçinde aşkın akademisyen ne çıktı? Bu akademisyenlerin imzaladığı metin ve aslında e, Türkiye e, Türkiye'de e, akan ak durması için e, içinde çok sayıda aslında eee yani yardımcı ücret gibi e, çok çok e, baratsız olmayan eğitim modelini de imza ettiği ve e, işine yetmeyene riske ettiği bugün koşullarda düşünürsek bir metinden söz ediyoruz ve aslında o metinle e, öğretim evleri, e, bu Arap çatışma ortamında bir dur demişlerdi. Bir dur ve tekrar barışık konuşalım demişlerdi. Çok değerli bir metin bence. E, çok nefes ciddi ciddiye alınmış olsaydı. E, ben Türkiye'de bir 20 yıl sonra e, bu kağıtlık ortam geçtikten sonra e, üniversitelerde de e, benim e, o metinde imzam vardı diye bir grup olacağını ve ben işte e, o imzayı atan e, Hocanın Öğrencisiyim diye bir şey bulacağını, Mesela ben şimdi Şehirden Koğutuncancı ile aynı zamanda bizim vasitemizin de yazarı ve hani benim için de varlığı moral olan insanlardan bir tanesi. Bu metinde imzası olması, e, ben mesela diyorum Evren Sekin 13 tane yazarının imzası var, benim için öyle bir gurur kaynağı da oluyor. Ee, ve çabaların da sürmesi gerekiyor diye düşünüyorum Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek <gülüyor> açısından. E, ve siz ıksane olarak da bundan saygılarımızı gösterelim. Bu e, üniversite, yani e, kampüsü sınırları içinde öğrencilerine ve akademisyenlerine sahip çıkan yöneticiler de vardı. E, ve tekrar e, buraya geri dönersek, e, yani şu, şöyle bir şeyden de söz etmek istiyorum sınırlı zamanında. Ee, bir haber mevbeti deneyimi var. Ben de onun koordinasyonundayım. Bu şuradan gündeme geldi. Ee, yıllar sonra bizim meslek için aslında ağır bir yakın dönem travmasıdır. 90'larında çok sayıda meslektaşımızı kaybettik ve ee, Refik Tekin vurulduğu zaman Cizre'de görevi başında vurulduğu zaman bizim için bu ee, o travmaları tekrar hatırlatan bir şeydi. Ya da daha önce bir meslektaşımızın kafasına silah dayandığında yine aynı şeyi duyduk ve e, oradaki meslektaşlarla zor koşularda görev yapan gazetelerle denişmek için İstanbul'daki bir avuç gazetecinin başlattığı bir girişim. E, 68 gazeteci gitti, Mehmet tuttu, görev yaptı. E, yani e, kurularda görev yaptı. Çeşitli yerlerden haber yaptı. Yani e, işte ben de gittim e, o Mehmet kapsamında. E, Beritan özel Özer gibi geç bir gazetecinin davası izlendi. Kendisi tabi oldu, beraat etmese de. Ee, ve orada gördüğümüz durumlara ilişkinde bir şey söylemek istiyorum. En son İdil'e giren, işte, aslında ikinci araçtaydım İdil'im ben. Ee, ve ilk giren görüntü asiticilerden, görüntü asiticilerden biri ilgili. Onlarla paylaştım fotoğraflarını. Ee, i̇ki mahallede ağır çatışma yaşanmıştı. Ee, bunlardan bir tanesi Turgut Özel mahallesi. Bu muhtarıyla konuştum. 1300 halesi var. 100 e, halesiyle evin konutu ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi muhtar. Ee, i̇çinde eşya kalmamış şeyleri şey gördük fotoğrafları da çektim. Yani tahruvar olmuş. Yani, yani insan üzerinde bir çatışma düşünemiyor tabii sonuçta. Yani e, bir renk etrafında bir çatışma düşünebilirsiniz ama üzerinde düşünemiyorsunuz. düşüremiyorsunuz. Özellikle belediye binasının mesela atışı topatışı yapılmış. Belediye binasının yıkıntılar var. İdine girerken şoförümüz söyledi. E, burada HDP plası vardı diye. Abota bunal süpürülmüş. Yani taş yok yerinde. Hani bir yükselti kalmamış. E, ve e, duvarında şöyle bir şey gördüm. Mağarına ulaştıktan sonra bu size ders olsun diye bir yazı vardı. E, bunlar tabii o yani bölge için de bizim için de aslında e, gelecek dönemde bu, dön bu dönemde etkileyen travmalar. E, hani bunun içinde işte çocuğunu e, depne için bu zorunda e, bekletmek zorunda kalan anne de var e, ve siyaset bunu e, çözüm üretemediği için aslında bunlar yaşanıyor. Yani bir süre öncesinde silahsız çözüm imkanları tartışılıyordu. Türkiye'nin en ağır bahsediyoruz tabii bunları konuşurken. Keşke oradan devam etseydik ve e, şimdi oradan devam edemediğimiz için bunları yaşıyoruz. Tekrar dönmesini dönmeyi umut ediyorum. Bağlarken şunu söyleyeceğim zamanı başlamak için. E, Türkiye şimdi e, içeride ve dışarıda e, ağır bir savaş ortamının sonuçlarını yaşıyor. Çok derinden müdahil olduğu bir süreç bu. Ve e, onun sonuçlarını e, her gün kilise düşen artık e, loket mermileri, kilise atılan düşmeyi düzeltiyorum. Roket merdiveni, Umut e, Kıvanç'ın buradan selamlarını göndereni bakar diye için. Şimdi e, atılan roket merdiveninin aldığı canları düşünüyoruz ve e, bunun artık türevi olarak bu sürecin Ankara'da, İstanbul'da, Beyoğlu'da, Sultanahmet'te çeşitli bakımlardan işte tatlıya e, bombalı canlı bombaları düşünüyoruz. Günlük hayatta işte alışveriş merkezlerinde dolaşmanın bile güç hale geldiği bir şey ve bunun üzerinde nasıl bir siyaset inşa ediliyor, bir başkanlık. Sevdası, e, vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması. O yüzden şimdi bu söylememiz lazım. Normalde yüzde birlik aslında o ile seçilmiş bir şeyin bile e, dokunulmazlığını yüzde doksan dokuz tarafından kaldırılmamasını, ortada bir yolsuzluk, hırsızlık gibi bilmeyiz yoksa siyasetten ötürü kadrolu aslında öğrenci içinde olması düşünmemiz gerekir. Ben raporu gördüğümde, Proton Meclisi de teravun durumunda bile olsa bunun aslında hocamızın da çoğunluk oyunda da aslında birlikte kullanabileceğini ifade etmişti. Sorunlu olacağını düşünüyorum. Buyurun otalım hocam. Teşekkürler. Eee Profesör Doktor Şebnem Polu Tuncaoğlu Birleşik iş Milletlerce işkencenin saptanmasında Uluslararası Standart Kralız olarak kabul edilen İstanbul Protokolü belgesini oluşturucularıyla ve eğitmenlerinden olan hocamız, aynı zamanda Adletik Uzmanları Derneği'nde kurucu hisse. 1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına Bostra'daki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarını yer alan, sel pingarge 2000'de insan hakları için hekimlerin Güney Afrika'daki uluslararası çalışmasında 2002 dünya sağlık örgütünün kadına yönelik cinsel şiddet araştırması ve erkek dönem çalışmalarında çeşitli ülkelerde İstanbul Protokolü'nün uygulanması eğitimine yer almıştı. işte <Gülüyor> Ben de istiyorum. Bu bir şey. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Yani önce ekran görünür. Dükkan Şimdi öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani çok ilginç bir ortamda hissettim kendimi. Farklı bir yandan um, <gülüyor> duyuyorsun, değil mi? Tamam mıdır? Tamam. tamam. Yani şu aletleri sevmiyorum, yani şöyle sevmiyorum. Hani iktidar falan konuştuk. Ee, hani sevgili Yen Tekeli hocam, sağ olsun. Gerçekten hani iktidar üzerine bir sürü şey düşündürdü bana. Ee, sizleri hani okurken canlı canlı dinlemek çok keyifliydi. Her birinize çok teşekkür ederim. Ee, tabii ben bambaşka bir alandan geliyorum ama hani ne diyelim aktif yurttaşlık kontenjanından e, beni davet ettiğiniz için buraya sağ olun. İnsan hakları eğlencisiyim tabii ben. Bir uzman tanık kimliğimin ötesinde. Çünkü adet uzmanı. Evet, travmalara tanıklık ediyorum. E, ve o travmalara tanıklık ederken de hani demokrasinin hali nedir? Ee, nasıl bir yarılma içinde var olmaya çalışıyoruz? Hani bir araya nasıl getiririz? Ben o hendekleri nasıl doldurabilirim derdindeyim açıkçası. Ee, şimdi şurada köşede küçük bir resim var. Hani hep tarihten falan söz ettik ya. Hani e, bizim tarihimizde öyle çok ayırhah değil. Bahattin Şakir'dir kendileri. Kim Bahattin Şakir? Hani İttihat Terakki dediniz. İttihat Teraki benim meslektaşım e, doktorlar kurulunda. Teşkilat-ı Mahsus'a kurucularından e, en önemli birçesinden birisi ama aynı zamanda adli tipçü. Ya bizim meslek hakikaten çok hayırlı bir meslek değil. Hani bu baba arayışında e, babanın hani genel olarak sağlıklı ve e, yürümüz bir şekilde hayatımızda var olmasında da katkısı çok büyük tabii ki. Babanın vuruyucusu. E, çok güzel şeyler yapmış. Yani ilk telif eseri falan yapmış ama e, cezasızlık dediğimiz şey de ya Ermeni soykulumunun mimarlarından biridir Bahattin Şakir. E, hani görünür kılınmaması için de elinden geleni yapmıştı isimdi. E, sonra mahkum ediliyor. Tabii yani 1915 konusunda hiçbir şey yazmadık dediniz. 1915 hani bizim için çok travmatik bir süreç. Hani en azından yakın tarihimiz olarak bir yüzyıllık dönemimizde en ikramatik süreçlerden sonra biz diyoruz ya bizde ne alakası var bunların? Osmanlı biz Osmanlı değiliz zaten e, kafamız da karışık malum. E, i̇yi de 1926'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten iade itibar yapmışlar bu insanlara. Hani nasıl ilişkimiz yok, nasıl onlar Osmanlı biz başka bir devletiz? Aslında tabii insanlık tarihi devam ediyor ve bu insanlık tarihi içinde suçlar işlenmiş. Hufçuların insanlığa yönelik olanları da travma oluşturur. O zaman hani nasıl aşacağız bunu, ee, ne yapacağız? Hani Bahattin Şakir'le nasıl başa çıkacağız? Ben Bahattin Şakir'le başa çıkmaya çalışıyorum. Hani hep kesken bir küçük alanımdan da bir şeyler yapmalı ya. Ama başka başa çıkacaklarım da var. Aslında hani sağlığımıza emanet ettiğimiz, Cumhuriyet'in Berem'le Savaş'taki en önemli isimlerinden Defik Salim Sağlam, Ay çok önemli bir isimdir. Ekim örgütümüzün kurucusudur. Yani Cumhuriyet dönemi 1929 İstanbul Etilbağı odasının kurucusudur Defik Salim Sağlam. E, ben depo karıştırmaya meraklı bir su olarak e, eski defterleri bulup çıkartmıştım depolarda ve ilk defter, ilk karar Refik Saydam'la da birlikte Defik Salim Sağlam'ın imzaları falan var. Ee, ama özel bir görevi var farkındaysanız birinci Dünya Savaşı döneminde doğurdukları grup sağlık denetmeni ne yapmış Erzurum Erzincan arasında e, Ermenilerin sağlıklı oldukları ve yürüyerek gidebileceklerine dair rapor düzenlemiş. Evet. Hani dolayısıyla hani hepimiz tanıklık yapıyoruz biz mesleki tanıklığımızla ve insanlık tarihine çok ciddi insanlık suçları da armağan etme olasılığı taşıyoruz. Evet Verem savaş konusunda çok önemli ama bir başka suçu var, insanlık suçu işlemiş ve ortak olmuş babayı koruyanlardan biri olmuş gibi. Ee, dolayısıyla hani meslek örgütümüz bu arada o zaman demek ki e, bu tür hani e, sivil toplum kuruluşları dediniz gerçekten meslek örgütleri, sendikalar hani onların tarihinde değerlendirmek ve nasıl bir adım atacağımıza bir şekilde karar vermek gerekiyor. Hani şöyle bir baktım ben ya Hani 1915'ten başladım, 1938, 1980'ler doğrudan tanıyayım ben. Zaten özellikle de insan hakları eylemcisi olmama e, yol açan neden 1970'li ve 80'li yıllardaki işkencelerdi. E, i̇şte meşhur Diyarbakır Cezayeli. 1990'lar, e geldik 2015-2016'ya aynı tabloları tekrar ederek görüyoruz. Yani travma hiç bitmiyor. Mesela biz e, toplumsal travma ve başa çıkma yöntemleriyle ilgili Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak çalışma yürütüyoruz. İyi de hiç bitmeyen bir travmayla nasıl başa çıkacağız? Ya bu hindiyi nasıl dolduracağız? Biz bu insanlara nasıl anlatacağız derdiniz acaba? Hani bütün bunları gerçekten düşünmek gerekiyor bir yandan da. E, i̇şte orada örnekle şöyle bir durum var. E, alanımızdan doğru hani sizin dediğiniz gibi bir mücadelenin de ne kadar kıymetli olduğunu ben doğrudan ilk elden tanıyayım. Ee, tabii ki çok sınırlı. Ama e, işte bir Birleşmiş Milletler belgesi işkencenin etkili soruşturulması ve belgelenmesi el kitabı. Ee, biz tarihimize, Adli Tıp tarihine Bahattin Şakir ile ve Ermeni Soykürümü ile başladık. Ama Birleşmiş Milletler'in İşkence özel raporumuzla adli çok önemli bir yerde duruyor. Bütün bu suçları, e, travmalarımızı görünür kılabilir dedirdik. Hani 100 yıl sonra böyle bir şey söylemek de mümkün olabilir dolayısıyla. Hala çok e, hani bunu söyledik de bir işe mi yaradı derseniz e, meslektaşlarım hala hani bu tür ihlalleri halı artısına süpürmeye de devam ediyorlar bir taraftan kaşeler falan yapıp üstelik hani standart rapor hazırlıyoruz onlar kaşe yapıyorlar ama hiç fark etmez şimdi biraz rahatsız edici fotoğraflar göreceksiniz 32 yıl sonra işkencenin tanısını koyup biz 1980'in yargılamasında müdahil kılabiliyoruz o insanları ee, biz bütün bu gördüklerimize tanıklık ediyoruz bugün belki yargılatma noktasında bu sürece katkımız yetersiz ama gezi sürecinde yaralananlarla ilgili bir kitap yayınladık biz. Hem Türkçe hem İngilizce. Bütün dünyayı ayağa kaldırdık. Bütün örgütlerin gelmesini sağladık. Ee, evet sadece tazminatla kurtuldular. Göze doğrudan hedef alarak atış yapıp plastik mermi yaralanması meydana getirenler için. Ama yarın devlet bu sorumluluğunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Evet sadece tazminat aldı hatta belki tazminat bile almadı gasp işiyle doğrudan yaralayanlar. Böyle tablolar yaratmayı sürdürüyorlar dolayısıyla. Biz eğer bu travmalarımızı görünür kılıp da bunların karşılığını sormadığımızda ne yazık ki bu suçlar işlenmeye devam edecek. En önemli sorunlarımızdan biri bu suçların işlenmeye devam ediyor olması. Hani bu fotoğrafları biz 1980'lerde görmüştük. Yeniden görüyoruz. Surda, Cizre'de, böyle tablolarla karşılaşıyoruz. Aracın arkasına bağlayıp çektik. Çünkü bomba taşıyordu dediler. Biz hakikati anlatmak zorundayız. Ee, öldürdük. Sonra da bomba taşıma kuşkusu nedeniyle aracın arkasına bağladık çektik. İyi de kardeşim bağlarken o bomba patlar zaten. Ben bir adli uzmanı olarak... Hani okunmanın bile mümkün olamayacağını söyleyebilirim. Kaldı ki canlıyken bağlamışsın. Yani işkence yapmışsın aslında bu adama, demek gerekiyor. Hiç sormadıkları halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan canlıyken bu insanı bağladılar diye yazıp gönderdik ki bilsinler. Biz bilelim ve bütün dünya bilsin, hani uluslararası alanda da yaygınlaştırmanın öneminden söz etmiştiniz evet. Ee, biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak sürekli yayınlıyoruz. En önemli noktası sivil ölümleridir bu olgularda. En son 20 Nisan'la ilgili olan 20 Nisan'a kadar yani bugüne kadar olanları e, bugün arkadaşlarımız hazırladılar. Sağ olsunlar önce benle paylaştılar. Gördüğünüz gibi 338 sivil ölümü var. Sivil ölümü derken biz gerçekten evinde, evinin bahçesinde e, ve sivil bir alanda ölümün meydana geldiklerinden söz ediyoruz. Ee, bu bir önceki. E, fakat ben şunu göstermek istiyorum size. Nasıl bir tablo içindeyiz bugün geldiğimiz noktada. Hani babamızdır değildir ayrı ama e, bakın yıllar boyunca sivil ölüm sayıları ne kadar sınırlıyken 2015'in Ağustos'un da kadar olan sürede 222 sivil ölüm var. Yani bir politika değişikliği var. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil ne yazık ki. Hani siz iktisatçısınız, benden daha iyi bilirsiniz. 2011 Eylül'den beri dünyada güvenlik politikalarını öne çıkaran bir tutum olduğunu biliyoruz. Bugün de bunun izlerini görüyoruz Türkiye içinde. Geçen hafta bir sözleşmede düzenleme yapıldı. Barışçıl gösterilerle ilgili. Ancak cümleleri eklenerek barışçıl gösterilerde de Az öldürücü silahlar kurulunabilir maddese eklendi Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla kriz sadece bize ait değil, fay sadece bize ait değil, sivil ölümler sadece bize ait değil. Hamburg'da el işgalcilerinin üzerine saldırdılar şiddetle. Wall Street'te neler yaptıklarını biliyoruz. Fransa'da, Paris'te nasıl saldırdıklarını biliyoruz. Ama tabii bizim çok can yapıcı. Bazılarınız okumuştur. Cizre için bir örnek rolü yınladım. Ben bir çocuk alçanesi buldum. Çocukların katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Bununla mücadele etmediğimiz koşullarda e, biz hepimiz katledilme olasılığını da taşıyoruz aynı zamanda. Tank mermileri evlere atılıyor. Tankla eve sivillerin yaşadığı ortama atış yapamazsınız. Sadece hani insan hakları ikna edildi, karşı suç, savaş suçu işleniyor Türkiye'de. Bunun farkında olmak gerekiyor. Biz hekimler olarak o nedenle Tevfik Sağlam'dan bugüne bambaşka bir yerdeyiz. Olağan dışı durumlarda hekimliğin ne kadar önemli olduğunu hep ifade ettik. O nedenle saldırı altındayız. O nedenle bu üniversitenin gerçek rektörü sevgili meslektaşım Raşik'tir. Raşik Türkel'dir. Evet ee, bizim için gerçek röpütürümüz odur. Ee, Raşik tüker de aynı şekilde saldırı altındadır bir hikim olarak. Ee, biz canın içinde de sağlık hizmeti verebiliriz. Sokağın ortasında da sağlık hizmeti verebiliriz. Biz sağlık hizmetini Cizre'ye ulaştırabilmek için ambulansı cebimizden kiralayıp gitme e, yolunda yer alabiliriz. E bir de bilimsel kimliğimiz var tabii ki. Evet, e, barış olması için ve savaş suçu işlediğini devletin ifade ederiz. Onlar da tabii ki bizi karalamak için ellerinden geleni yaparlar. Ee, o zaman arada bir denge kurmak gerekiyor. Ee, tabii devlet algısı çok güçlü bu ülkede. Yani aslında bizim babamız çok güçlü. Hani bu babayı gerçekten bir türlü öldürmeyi başaramadık. Hani nasıl öldürebiliriz bu babayı? Sembolik olarak. Sembolik olarak, tabii ki canım. <gülüyor> ''Yoksa bu derniden nasıl öldürürüm?'' hani rica ederim hani öyle bir ifade... Tabi <gülüyor> Tabii tabii yani metafor algılama konuda sorun olabilir, doğru da farkısınız. Ee, tabii yani biz bunu nasıl işe çıkıp da şu kendi ötesini aşmayı becerebileceğiz. O zaman hani ben hekim olma yönündedir, beceri gösterme çabasındayım. Ama insan olmayı başaracağız diye düşünüyorum en büyük umudum gençlerde benim ben umutsuz değilim hani ben de yaşlıyım 30 yıl yaklaştı benim üniversitedeki hayatım ee, benim umudum gençlerde çünkü onlar görünüp kılmayı bunlarla yüzleşmeyi bulacaklar yeni araçlar var ee, biz hep beraber bu krizi atlatırız ee, yeter ki hani bu krizi atlatmak için birbirimize yaklaşabilmek birlikte durabilme becerisini gösterebilelim ee, en önemlisi örgütlü bir mücadele ve başarısı. Üniversite ve barışçı akademisyenler onun için çok korkuttu Türkiye'yi. Çünkü ilk defa insanlar bir araya geldiler. Hiçbir araya gelecek insanlarla bir mücadele içine girdiler. Çok teşekkür ediyorum. <Gülüyor> Sayın Kadri Gürsel'de ee, 1986 yılında gazeteciliğe başlayan Gürsel, Ankara'da bulunan Yeni Gündem adı, Haber Dergisi'nde çelişti. 1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş, Güneş ve Sabah Gazeteleri'yle nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu. Ee, 1993'te Agen e, France Press'in İstanbul muhabirliğini yapan Gürsel, 1998'de Milliyet Grubu'nun haftalık olarak yeminlediği Artı Haber adlı derginin yazı işlerini müdürlüğünü yaptı. Ardından gazeteyi dış haberler getirilen Gülsel, 2008 yılı sonunda da bu görevde bulundu. 2007'de gazetede başladığı köşe, -köşe yazarını sürdürmektedir. Gülsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı'dır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben köşe yazarlığını sürdürdüm. Evet. Ee, bu biraz tefas edilir. Bir hafta bir, bir yüzünden kovuldum. Geçen ayında Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştiren bir tweeti bir Kabul ediyorum sert olduğunu. Öyle gerekiyordu çünkü. Ee, Soruç katliamından sonra atmıştım 22 Temmuz'da. Ee, çok teşekkür ediyorum Organizatörlere bana burada söz hakkı verdikleri için böyle değerli konuşmacılarla aynı türkü paylaşmaktan çok memnunum. Tabii ki. Ben gazeteciyim. Dolayısıyla gazeteci yüzeyselliği içinde ama geçerli olduğunu sandığım düşüncelerini ifade edeceğim burada. etmeye çalışacağım. Önceki konuşmacılardan çok etkilendim. Bunu kabul etmem lazım. Başka İlhan Hocam'dan ve daha sonra e, neredeyse bütün bir panelin e, kilit kavramını oluşturan babalık e, mevhumunu e, ortaya atan, bu da Somali, Mehmet Adnan'a herkese basın özgürlüğü e, sorunumuzu ortaya çıkardı ki bu da aslında memleketimizin şu an içinde bulunduğu durumun e, bir e, önemli bir boyutunu oluşturuyor. E, aslında yapacağım, tasarladığım konuşmanın ana e, anahtarlarını, anahtarlar hakkında önemli şeyler söylendi. E, mesela e, Mehmet Altan dedi ki, Türkiye aynı yerde dönüyor e, ve iç dinami zayıf bir ülke. Türkiye'nin iç dinamiği evet zayıf, hep zayıftı. E, Asla kadar okuyup ettiğim, e, birazcık malumat olduğum tarih bilgin dışında ben Türkiye'nin 500 yıldır içinlemeyi çok zayıf bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu aslında e, kelam ile akıl arasındaki e, tartışmanın kelamdan yana felsefeyi donuklaştırarak e, Türkiye'de düşüncenin ve felsefe geleneğinin düşüncenin oluşmasını ve felsefe geleneğinin de yaratılmasını emleyen jeopolitik dercikten kaynaklandığını düşünüyorum. Bir şia ve sünni çek, çekişmesinin bu coğraftadaki kurbanı oldu bizim e, beynimiz. Ve hala bu sürüyor. Yeni bence Cumhuriyet'te bu e, donukluğu, bu tıkanmışlığı da devraldı. Ve yeni e, ulus yaratma e, hamlesinde bunu e, yeniden üretti. Ve o yüzden bence e, bugün İlhan dediği gibi self-reflexif bir toplum değiliz. Olamıyoruz bir türlü. Bir demokrasi projemiz de yok. Evet. Niye? E, çünkü kuruluşumuz bunu, buna engel oluyor. Evet. Bence aynı yerde dönüp durmuyoruz. Biz şu an aşağıya vurgu yapıyoruz. Yani aynı yerde keşke aynı yerde dönüp dursak. Ben bunu çok istiyorum. Bu bize bir şans verir ama biz aşağıya vurgu yapıyoruz şu an. Aynı yerde dönüp durmuyoruz. Ben yine bu gazeteci yüzeyselliği içinde pragmatik bakabilen bir insanım meselelere. Bu pragmatik bakış içinde şunu gördüm mevcut iktidar Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesini haiz olmadı. Ve 2011'den bu yana da bu sorunları sürekli büyüterek geliyor. Çözülmeyen sorunlar zaman içinde birikir ve hatta hatta iktidarını konsolide etmek için yeni sorunlar yaratıyor Bu neden böyle oldu? Bunun cevabını cevabını en yani e, seviyenin en üst düzenini, en yüzeysel e, noktada 2004'te bulabiliriz. Bakın, konsensüs üretemiyoruz dediği anocamız çok haklı. Konsensüs üretemiyoruz. E, i̇ç dinamizmiz, iç de zayıf. Peki, o zaman dış dinamine ihtiyaç var. Hep zaten dış dinamikle ilgiliyiz. Yani Osmanlı'nın 20. yüzyılın başında çökmesi ve aslında bir dış dinamik, dinamik neticesi olmadı mı? Normalde 18. yüzyılda çok bizi gereken bir imparatorluktan bahsediyoruz burada. Yani 20. yüzyılda kadar yaşatan da dış dinamikti. Neticede, bakın, konsensüs meselesi şöyle, bana göre bugünü biraz açıklamak açısından bence gerekli bu. Belki bazılarınız burun kıvırabilir bu düşünceye ama ben yine de söyleyeceğim. 2004'ün aralığında eğer Avrupa Birliği, Türkiye'ye çalışabilir, sürdürülebilir bir üyelik desteklite sunabilmiş olsaydı yani bunu biraz açayım. Yani aslında Avrupa Birliği ne Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye yapmak gibi hiçbir samimi düşüncesi olmayan bir iktidarı galiba bağlayan onu adeta bu sürece mahkum eden aması falan olmayan bir perspektif sunulabilseydi ki bu bir liderlik becerisi olacaktı olsaydı. O zaman o dönemde %70'lerin üstüne çıkmış Avrupa Birliği desteğinin temsil ettiği veya işaret ettiği muazzam toplumsal koalisyon, ki bu koalisyon içinde köylüler vardı, yoksul muhafazakar <gülüyor> kent çetelerinde yaşayan sınıflar vardı iktidarın seçmeni olan medya vardı, bürokrasi vardı, İstanbul iş alemi vardı, Anadolu iş alemi vardı, işte muhafazakar bilgisayarız falan dediğimiz ve velayikler vardı, modern modernler, işte kentli ortasındılar falan bu, bu koalisyon da bir politik protez gibi bu iktidarın otoriter yönelimlerini engellemese bile frenleyecek bir etki yapacaktı. Çünkü önemli bir dinamik oluşturacaktı. Evet dış dinamik. Ama Türkiye'de bu dış dinamikin bir cevabı vardı. Vardı. Evet. Belki yani e, Avrupa Birliği'ne biz bir demokrasi projesi olarak yaklaşmadık ama demokrasinin nimetlerinden faydalanma projesi olarak görmedik mi? Gördük. Vefahtı standartlardı, regülasyonlar, bütün bunlar. Burada bir şans vardı ve Türkiye bu şansı kaçırdı. Bu şans bence öngörülebilir ve gelecek için tamamen kaçmıştır. Yeniden nasıl, hangi şartlarda oluşur bunu kimse öngöremez. Bu şans kaçtığı için bugün işte hepimiz önce biz ondan sonra da Avrupalılar acı çekiyorlar. Biz acı çekiyoruz. Avrupalılar da acı çekiyor. Avrupalılar nasıl acı çekiyor? IŞİD problemi yüzünden çekiyor. Mülteciler yüzünden acı çekiyorlar. Biz burada yeni terör teklifleri nedeniyle çekiyoruz. Ve artık bahsedemediğimiz kaybettiğimiz demokrasinin demokrasini alır aksa yürüyen temsili demokrasini kaybetmemiş, kaybetmiş olmamızdan dolayı dolayı acı çekiyoruz etkiliğinde. Ben hep şunu anlatıyorum. Görüştüğüm, karşılaştığım Batılılara, Türkiye'deki basın özgürlüğü problemiyle sizin ışık probleminiz arasında doğrudan ilişki vardır. Yani bunlar birinden ayrılabilecek sorunlar değillerdir. Ve ve maalesef bugün yine İnan Hocamızın konuşmasını da belirttiği gibi Türkiye'deki mevcut farkları üzerinde son derece olumsuz bir e, enerji birikimi söz konusu. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, layık, İslamcı, modern muhafazakar, köylü şekilli bir Bu saydıkların pek çok açıdan e, üst üste oturuyor, katmanlaşıyorlar, çatışmaktadırlar bazı açılarda. Yani biri aynı zamanda öteki ve diğeri de oluyor. Böyle bir güçlü bir e, fal e, çatışması e, söz konusu Türkiye'de. Bu e, fay hatları e, bu fay hatlarının yarattığı negatif enerji daha da besleniyor bir iktidar konsolidasyonu stratejisi olarak ve Türkiye'de silahsız iç savaş yaşanıyor. Türkiye'nin bir yerinde silahsız iç savaş yaşanıyor. Bugün Türkiye'nin batısında bir silahsız iç savaş yaşanıyor. Bu silahsız iç savaş her an her an her an veyahut yakın bir gelecekte yeni pogromların tırnak içinde kullanılıyor. Anlaşılsın diye. Yeni pogromların hazırlayıcısı Geçmişte Cumhuriyet döneminde de yaşadığımız e, pogromlar bu Yahudi pogromu var Prafya'da. Alevi pogromları var. 80'in yaşadığımız en son Sivas var. 93'te yaşadığımız. Bunu bunu laik ve modern orta sınıflara dönük şiddet hareketleri olarak ortaya çıkmak üzere hazırlayan son derece tehlikeli politik stratejiler söz konusu bugün Türkiye'de travmalardan, paylardan bahsediyoruz madem. Biraz şeramet bellallığı yapıyor gibi hissediyorum kendimi ama uyanık olmalıyız. Bunları benim burada sizinle paylaşmamız nedeni uyanık olmamız gerektiğidir. Bunları gösterebiliriz bunlara karşı durabiliriz. Sürekli olarak iktidara yakın ya iktidar tarafından yönetilen medyada İstanbul'un bazı semtlerinin hedef gösterilmesinin başka bir izahı olabilir mi? Olamaz. Ve biz eğer zaten ne geçmişteki travmalarımızla yüzleşmiş ne de o travmaların mağdurlarının yaz tutmalarına izin vermişsek gelecekte kendimizi yeni travmalara bu bakımdan hazırlamamız lazım. Ayrıca Demir Şehren Koru, hocamızın da e, gösterdiği gibi şu an bir bir dehşetli bir travma yaşanıyor ülkenin bir bölümünde ve bu travmanın, yeni travmanın kurbanları eski bir travmanın kurbanlarının çocuklarıdır. Bakın e, Kürt sorununun kırsal görelerden şehir merkezlerine deflası olması, sıklet merkezinin deflası olmasının nedeni hem bir nedeni bir nedeni siyasallaşması da ama diğer bir nedeni de 3000-4000 kadar bin köyün Kürköy'ün yapılmasıdır 90 yıllarda. Şimdi bugün ise e, bu hareketin çok ağırlık olarak yerleştiği şehirler ve kasabalar yapılıp tutuyor. Doğ, burada bir travma yaşanıyor ve bu travmanın Türkiye'de öngörülemeyecek, öngörülemeyecek sonuçları olacak. Şu an öngöremiyoruz nasıl sonuçları olacağını. Fakat bu sonuçların dehşetli sonuçlar olacağını herkes herhalde düşünebilir. Yani aklı, aklı olan herkes bunu görebilir, öngörebilir. Dolayısıyla e, Demok, demokrasimizin demokrasimizin derken bir demokrasi olmadığını da kabul etmek lazım. Dolayısıyla demokrasi hayalimiz belki demek lazım. Demokrasimiz diyoruz ya burada fayratlarımız, travmalarımız. Türkiye'de demokrasiyi yeniden nasıl kurabiliriz? Geçmişte var mıydı? Kısmen bunu biz sağlıklarla temsili düzeyde çok sorumlu olarak yaşadık. Ama bugün yaşamıyoruz. Bugün yok. Sanıyorum yaşanacak çok büyük olumsuzluklar var. Ve bu olumsuzlukları, bu olumsuzlukları yaşamadan bir yere varamayacağız. Yani Yunan e, Yunan e, trajedyalarında olduğu gibi işte Deus Ex Machina'yı, Gökken Tanrı'yı çözümsüz bir sorunu halleder. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben babayı öldürmekten bahsetmiyorum. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama çözümsüz olan bir bu bir meseleyi yani trajede yazarı yazar yazar gelir tıkanır hikayesi ve bugün Türkiye'de hikaye tıkanmıştır. Yani siyaset çözüm üretemez haldedir. Siyaset olmuş bir senaryo üretemiyor, yazamıyor. Sivil toplumda bunu yapamıyor. Tek tek çok değerli entelektüellerimiz bunu söylese de eğitim sistemimiz ve basın özgürlüğü açığımız bunu hem anlaşılmasına hem tartışılmasına ve yayılmasına engel oluyor. Dolayısıyla konuşulan konuşulan yerde kalıyor bir bakıma ve olumlu bir senaryo bir anlatı maalesef topluma mal edilemiyor. Çok yazık. Ve bu nedenle de olumlu bir senaryo yok benim kafamda. Yani e, aç, olanca açıklıkla konuşmak gerekirse fay hatlarımız ve üretebileceği e, üç ihtimaldan, üç senaryo daha söz edebiliyorum geleceğe dair. Tabii ki değişkenler ve sürprizler vardır ve dış koşulların etkileri falan ama mevcut koşullarda başkası bir senaryo üretemiyorsa Üç senaryo var. Bir, bir, e, seçimle beş yıl için seçtiğimiz diktatörün yeniden seçilmesi için seçime bile gerektirmeyen bir düzenin kurulması. İki, bununla beraber bir iç savaş. Ama bu iç savaş, klasik iç savaş şeklinde olmayabilir. E, mesyanik, yani yani e, ona ne diyebiliriz? Göklerden gelen bir yetkiye sahip olduğunu e, farz ederek, sanarak o vehme kapılarak topluma düzen verme e, arayışında, anlayışında olan bir baba figürünü yol açacak korkunç acılar Türkiye'ye. Yeni altıya değdirler. Yeni göçler. Ben sürekli uyarıyorum. Yani şimdi siz e, bu iş birliğinizin e, bedelini e, ödeyeceksiniz yakında huzursuz olacaksınız rahatsız olacaksınız ve bu bir güvenlik tehdididir. bölgeye, Balkanlara ve Avrupa'nın güvenliğini yönelmiş bir tehdittir bugün Suriye'den vesaire bölgelerden gelen göçlerden mülteci akılından rahatsızsınız kendinizi Türkiye'den gelen Alevi, Kürt ve Daik göçüne hazırlayın Tabii. üçüncüsü de şudur ee, bakın yine şeklenmiyor yani, müze çok müzeysel e, konuşacağım bir rejim demokrasinin yani de, demo, meşruiyetini demokrasiden alan aldığını söyleyen bir rejim ee, hukuk devletinden hukuktan aldığını söyleyen iddiaların bir rejim meşruiyet kaynağını değiştirir bunu dinselleştirirse. Veyahut bu zeminden uzaklaşır. Hukukun iyice dışına çıkar. Anayasal düzenin iyice dışına çıkar. Demokrasiyi tamamen ortadan kaldırır. Onu şekilden ibaret ve herkesin görebileceği kadar da e, kötü bir noktaya sürüklerse demokrasi dışı müdahalelerin hedef haline gelir. Ve demokrasi dışı müdahaleler ve iç-dış dinamiklerin falan birleşmesiyle olur. Ve lütfen gözümüzü açalım. İç ve dış dinamikler e, tek karar dedi müsait bu sonucunda ne olur? Bu üç ihtimalle aynı, aynı anda ikisi birden olabilir. Yani bir müdahale ve iç savaş. Bir müdahale ve cihat. Aynı anda. ya diktatörlük ve iç savaş. Bir arada. Bunların yaşandığı bir e, nokta gelebilir. Benim tek kaygım şu. Bu ülkede çocuk yetiştiren bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Biz ne yapabiliriz? Eee bu ülkenin, bu ülkenin e, refah, güvenlik ve istikrar üretemeyen bir e, baba, bir başından edeceğin sonunda ben biliyorum. Çünkü hiçbir baba, e, bu bölgede rıza devşirmeden, rıza almadan bir yere ikdar olamaz. Ha bu rıza belki böyle e, kendi sorunu peygambere dayandırmaktan kaynaklanan bir monarşik bir, şey da, bir e, iddia var. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, ya da petrol ve doğalgaz gelirlerini halka üleştirerek e, sağlanmış bir rıza var. Bir. Bunların hiçbiri bizde yoksa ve olmayacaksa e, rızanın sürekli kılınması bu rejimin bu e, kılınması nasıl mümkün olacak? Refah, güvenlik, barış, istikrar üretemeyen bir baba eninde sonunda trajik bir sonla karşılaşacaktır. Peki ülkemiz bu trajik sondan nasıl kurtarılır? Yani babanın trajik sonundan e, ülkemiz ortak edilmekten nasıl kurtarılır? Bizim bütün meselemiz bu olmalı. Yoksa ben sonunu görüyorum. O kadar da fazla dert etmiyorum mutlaka. ama biz biz olarak kalabilecek miyiz? Benim bütün meselem bu. Evet. Endişem bu. Ben size saygı vatandaş olarak e, endişelerimi sizinle paylaştım. Gazeteci olarak da gördüklerimi teşekkür ederim. Evet. Saygılar bugün size çok teşekkür ederim. E, Elif Pro e, itaat üzerine az, bir kitabı der ki e, ilk insan olma hali ilk itaatsizlikle başladı. Ve korkarım itaatsizlikle sonduracaklar. Ee, Adem'le havluğa ödendi. Ee, dünyaya kovulma haliyle. Prometrius'un tanrılardan ateşi çalması ve insanoğlu hali arasında itaatsizlik mağrı kurar. Aslında altı yerde bunu tartışır. Ve doğal olarak aslında bu sorunlar elbette ki Türkiye'nin gibi gözükse de, bir uluslararası ilişkiler hücresi olarak e, benzer bir sorunun dünyanın her tarafında ve belki de kapitalizmin krizi olarak bakıldığında da ciddi bir şey, sorun olduğunu ifade etmek lazım. E, Türkiye bir çok daha hızlı acısını çekiyor ve yani biz Orta Doğu'daki sorunları analiz ederken hep özgürlük diye baktık ama Mesela ben orada da şunu ısrar gördüm. yani ya insanlar eşitlik istiyorsa, tıpkı Amerika'daki ve Londra'daki gençler mi? Doğal olarak biz tablo ne bir tarafını okuduk. Belki burada içinde bulunduğumuz hal dolayısıyla Türkiye'nin halini çok daha kötü görüyoruz. Ve tabii yani kötü görmekte de haklıyız aydınlar olarak diyelim. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Soru cevap kısmına geçeceğiz. Ee, yani sizden ricam sorularınızı sormanız, yani soru olarak ve önce kendi adınızı, soyadınızı söyledikten sonra soruyu direkt yönlendirirseniz, yazılı olarak evet, yazılı da alabiliriz ama şu anda ara vermemek için e, hemen sözlü e, yazılı verenlerden alalım arkadaşlar ama söz isteyenler ilgi kaldırsın. Ben yönlendireyim. Murat Hocam, buyurun. Herkese merhaba. Benim adım Burak Çocuk Sen. Ee, i̇lk defa tüm katılımcıların sunduğu tebhidin büyük bölümüne katıldığım bölüm panel çok az oldu. Ee, bunu söyleyeyim öncelikle. Benim sorum, sevgili eserimiz plan somay olacak. Ee, bu baba figürü gerçekten e, çok ufuk açıcı ve gündüz açıklamakta e, önemli. Zaten sürekli tanışlar tarafından kullanılışını gösteriyor. Yalnız bunu bu kadar doğu batı ayrımında dayanması konusunda böyle ilk dinlediğim an bunu üzerine düşüneceğim ama şüphelerim var. Mesela eee geldikten sonra naziler e, her yıl döngüde dört tane ismat vardı. Bunlardan birisi büyük kız olarak. İkincisi ismat. Üçüncüsü Hindambu, dördüncüsü de Hitler'dir. Şunu söylemek istiyorum. Yani acaba bunun bu da bir baba figürü değil mi? İktidar kimseyi paylaşmama. Mutlak anlamda otorite talep muzudur diyebilirim. Polonya geleneği mesela. Evet, o dönemde ulaştı. Yani bu bugün Cumhurbaşkanı olmadığı zaman tabii Son derece otoriter dönemler başladık. Mehmet Altçuk'un e, altına katılıyordu. Ben 75 yılında bu fakülte öğrenci olarak yazdım. 75-80 arası yaşadıklarım. Çok öğrenci arkadaşlarımı da o dönemde. Müthiş zor günlerdi. Hakkadan askeri davetli olan. Ben bu şeyi baba figüründen ziyade otorite olarak algılıyorum. Mesela devlet baba kavramını da böyle algılıyor. Devleti baba diyen başka bir, alt, bir ülke yoktu. Yani bu alanda stoma ince şeyi yaparlar ama... Bu Almanya örneği, yani modernleşmenin aşağıdan yukarıya da yukarıdan aşağı olması meselesi. Bir de aşağıdan yukarı varsaydığımız başka örneklece kapatıyorum. O da onopartizm, yani Napolyon'la onopartik iktidara gelmesi. Altıdan e, Hegel'in dediği gibi ilk defa olanlar e, tarihte işte iki kere yaşanıyor, birincisi trajide ikincisi komedi, onun bir karikatörü olan Luigna Cobio'nun doktoru gelmişti. 48 derece 71 arasında Fransa'da yaşananlar. Bütün bunlar eee biraz sonayın eee ciddi çerçeve içinde nereye oturuyor? E, bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet buyurun. Ya, buyurun cevap verin, Bu sorulara bize uygun cevap verebiliriz yani bir çok uzun burada ayıp. Yani Şarklı ve Galip arasında nasıl bir farklılık var evet. ama Alman örneği ve Fransa'da, her önceki Fransa dedim. Aynı program, problem. Ee, yani İskender, yani Makanonov'u İskender ve Cesar için verdiğim örnek mesela bugünün içinde geçerli. 799 seçilir. 801 şeyini iler eder, imparatorluğunu. 1912'de işi 15'te 15'de ee, Avrupa'nın yani daha sonra Batı uygarlığı dediğimiz o kendine özgü uygarlık biçiminin sonunda kapitalizmi yaratan ve arkasından bu kapitalizmin bütün dünyaya yayılmasını sağlayan uygarlık biçiminin babalığı da yok. Aynı şey Hitler içinde. Nedir oldu? 35-45. Herkes tepesine uşuşur. Bütün Avrupalılar ve adamı yediklerler, yok ederler. Mussolini baba olmayı iddia bile edebilir. Franco, Salazar, yani Portekiz İspanya hiçbir zaman dogutif biri olmaya çalışmадılar. Ee, üçüncü Napolyon en çok ikilerde kalanları ama o da bizim evet. özel gibi filan bir babay. Yani bütün saçikliği ve komikliği içinde atı binemez ama tahta alt sırtında resmini yaptıktan sonra altındaki atı gerçi batar, çeliktir filan tam burada. Komik de adamdı. Ee, Nitelikle Bismarck Tokalının olduğu zaman ortadan kayboldu. Ee, o yüzden Avrupa'daki o baba özençiliği her zaman var. Çünkü bunlar şarkı bakıyorlar ve ondaki o baba ve her şeye sahip olan, halimlikten olan, değil mi? Bunların halimi varıyla bir noktalarımandı. Olsa olsa metresleri oluyor. Halimlikten olan o şarklı babaya her zaman özenmiştir Avrupa'da egemenler. Ve her zaman onları takip etmeye çalışıp çok ileri giderlerse iki tokatlik susturulmuşlardır. O yüzden şart ve garip arasında gerçekten böyle bir fark var. Bunun özsel bir farkı olduğunu söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmaz. Yani Özde bir fark değil bu. Bu yapısal bir fark ve tabi en bir aşamasında yaklaşık bundan altı bin yıl önce plan ortaya çıkan bir fark. Ama şimdi burada olma girersem yani epey bir şey tartışmam gerekir. E, Bitfog'un falan tartışmam gerekir. Oraya girmeye kalkarsam bu şey bitmez. O yüzden orada bin altı yedim. öyle, böyle, Şöyle. şu, peki, sizler, tamam. ilk gün oturumda Korkut Hoca, Korkut Orta Hoca e, demokratik probleminin, e, sizin de bahsettiğiniz gibi kapitalizmin e, çöküşüyle bağını ve ekonomik alt yapısını söyledi. Şimdi tabii e, bunları ancak o altyapı üzerinden e, okumak lazım. Yoksa e, yani öyle e, posit değil. tabi e, Rönesans'ını yapmamış, e, yaşamamış bir ülkede, individyum olamamış, eğitimini başaramamış bir ülkede. Doğalde doğu-batı farkının olması. E, ama e, yani konuşmalarınızda böyle ekonomik Alt yapı çok iman edildi. de kapitalizm. Biz şimdi son bağlamda söylediniz çünkü esas sorunlar da buradan kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi Batı'da tabii ki hiç hiç masum değil. Ama Green Card'ı tutakalmayı düşünmeyiz zaten her türlü sebebe Amerikanın ablayaksızlığı ya tabii ablayaksızlık ne kapitalizm ilkesiyle. Neticede gelişmekte olan metropol olmayan ülkelerimiz yani. Evet, Esam şu şunlar aslında başka yani. Evet, teşekkürler. Şöyle bir yöntem izleyeceğim üzerinize sorularımızı toplayalım. Herkes notlarını alsın soruları için yazınları aldık zaten. Sonra hepsine arkadaşların cevapları <gülüyor> beklemeliyiz. <Buyurun. gülüyor> Üç günlük 3 gündür bu radan bir teşekkrizleinsel tazelenme yaşıyoruz. O yüzden cenniyette organizatörlere çok teşekkür ediyoruz. Her sorun başından düzenleme katılan Hoca hocaya. Burada dün Ersin Hocamızın yaptığı çok değerli sunumda toplumun yüzde tıbbının, ekonomik işi ve hak arama bilincinin olmadığı devletle onun mücadelelerine hak Yönetme dahil bilgisi olmayan seçmenlerle, bunu ilave ediyorum, seçmenlerle rastgele bir yöntem oluşması mümkün görünmüyorsa ve karamsar bir demokrasi bilincimiz aldığımız oluştuğuna göre demokrasiye alternatif bir durum oluşturulabilir mi veya olabilir mi diye ben hocama soruyorum. Teşekkür ediyorum. Kadıkan bakmalısın. Teşekkürler. Herkese teşekkürler sunanlar için. Benim sorum Fatih Bey ve Bülent Bey'e. Fatih Bey travmalardan bahsettik. Herkes travmalardan bahsetti. Ee, bizim gibi bu coğrafya gibi sürekli travmanın üretildiği, yaratıldığı yerlerde bu travmaların basın üstünde ne gibi muhalif basın üstünde ne gibi etkileri var? Ve bu travmalar atlatılabiliyor mu sizce? İkinci sorum İkinci, üçüncü sorun Bülent Bey'e. Bey, Bülent Bey baba, baba konumundan bahsettik. Baba imgesinden, simgesinden bahsettik. Bir toplumda babayı yani geçmiş tarih, tarihine bakarak babayı kendisi mi yaratır toplum? Yoksa baba özelliklerine sahip olanı mı e, başa getirir, kendisine seçer? E, diğer diğer sorun da babanın devrimesinin ne gibi sizce ekonomik, siyasi, psikolojik koşullara bağlı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle de bir e, tanrım. İsmim Ebru Kumru. E, ben e, demokrasinin e, ve türenlerinin e, bugün için yaşadığı sorunlar e, ve siyasetin e, sorunları çözememesi üzerine e, layık kesimlerin ve e, model kesimlerin e, sorumluluğu üzerinde e, kadri ve kaç şey söylemek istiyorum e, söyleyeceklerini e, kendisini e, eleştirmesini e, ben e, bugün için e, yaşadığımız e, sorunlarda bu e, layık model kesimin ee, sorumluluk almadığını düşünüyorum. Yani böyle 4-5 senedir sandığa gidip gelmeyle e, demokrasiyle e, ilişkisini e, sürdürdüğünü fakat bunun son derece e, yetersiz kaldığını düşünüyorum. E, Örgütlenmediğini düşünüyorum. E, ve bu kesimden kişilere e, gidip sorduğumuzda konuştuğumuzda e, bizim hayalimizde e, kafamızdaki parti yok. Bizim orada ne işimiz var? dediklerini ki bir oy e, ancak lütfenip oy verdiklerini e, görüyorum. E, fakat bu milyonlarca insan sorumluluk duysa ve e, gidip e, kendilerine en çok uyan siyasal parti ya da olmadı kendi partilerini kursunlar. E, bu örgütlülük içinde yer alsalar zaten şu anda siyasal partilerin de e, gördüğümüz bir takım negatiflikleri ya da yanlışlıkları düzelebilir ama her biri tek de e, kendilerini çözümsüz e, yalnız hissedik bir de e, yani ben gene de sorumluluğun onlarda olduğunu düşünüyorum e, çaba sarf etmeklerini e, görüşümü ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Soru şu olan a, arkada bir mükaklılığı var değil mi? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ee, Anıl Demir ee, benim sorum Fatih Bey olacak. Ee, öncelikle şunu so sormak istiyorum Fatih Bey, hani bir gazeteci olarak. E, Türkiye'nin doğusunda meydana gelen e, operasyonlarla ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. Ayrıyeten e, birkaç şey e, kullandı burada. E, doğudaki operasyonlara dair işte e, olduğunu, bin yüzünün yıkıldığını. Ama bu yıkımların neden meydana gelmediğini e, söylemedi. Bununla ilgili neler söyleyecek bunu merak ediyorum. Hani burada şöyle bir algı oluştu, hani benim gördüğüm. Hani yanlış da kusura bakmayın gerçekten. Hani devlet, e, yani terörist, e, bir ortada bir sorun var ve bu sorunu devletin ortaya çıkardığı gibi bir e, izlerim gördüm ben burada. Ben bunu size sormak istiyorum. Yani sonuç itibariyle 30, e, 30 yılı aşkın e, süreden beri ülkemizde bir terör sorunu var, ölücü terör sorunu var, etnik bir sorun var. Yani bunun çözümüne yönelik e, bir çaba yerine bugün mesela krizin bugünü ve demokrasinin geleceği diye. Benim ağırladığım demokrasi kavramı şöyle bir şey. E, ülkede yaşayan vatandaşların güvenliği sağlanır. Devlet mekanizmaları düzgün bir şekilde işler ve bunun üzerine demokrasi konuşulur. Yani bugün hiçbir şeyin tam olmadığı bir ülkede, e, güvenliğin dahi sağlanılmadığı bir ülkede nasıl demokrasiden konuşacak ben bunları merak ediyorum. Özellikle de dediğim gibi Doludaki operasyonlarla ilgili kullandığınız terimlere çok takıldı. Bununla ilgili bir iki açıklama yaparsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet. Şu, yukarıdan şu arkadaşlar. Evet. Evet. Sebahat'a ilgili benim hocam İlhan Bey gidiyor galiba. İlhan hocam. <gülüyor> Aslında ben İlhan Tekedi'ye sormak istemiştim ama belki şu açıdan e, Bülent Bey de cevap verebilir. E, şimdi Türkiye'de e, her ne kadar İlhan Tekedi'nin aktif basit e, vatandaş e, yorumu üzerinden soracaktım ama belki şöyle çevirerek sorayım. E, Türkiye'de zenginlik olarak toplumsal hayattaki etnik, dinlilik, kültürel farklılıkların bir zenginlik olarak gelendi her zaman. Ama aynı zamanda bunlar farklılıklar iddialar ee, boyunca da aynı zamanda hayatlarını ve travmaların hayatlarını oluşturdu ve travmaların şeklinde. Ee, böylesi bir toplumsal yapıda e, bu farklılıkların e, işte bu sizin söylediğiniz baba figüründeki e, karşısındaki pozisyonunu nasıl yorumlamak gerekir? E, belki böyle bir şekilde çevirerek soruyu, sorabilirim. Teşekkürler. Evet yukarıda bir arkadaşım var. E, i̇ki arkadaşımla daldıktan sonra kapatılacağız. Öncelikle merhabalar. Öncelikle hanımefendinin yaptığını konuşmada biz sürekli burada bir saattir demokrasiden, demokrasiden bahsediyoruz. Ben de diyorum ki Türkiye'de attığından gereği demokrasi ortamı var. Demokrasi olmasaydı hanımefendi çıkıp burada Ergeni soykırımı var diyemezdi. Bir. İkincisi olarak belirte taraflar evlilerin kuranmazdı diyemezdi. İylediğin belge olmadan bunu İstanbul Üniversitesi parti yaptırdığı okula bunu yapıyorsa geriyinden fazla demokrasi vardır. Dünki bir konuşmacı da aynı şekilde çıkıp kanun muttasire müdahale etti ve görevi olan istaya işler, bunu istire bunu soktu. Daha da sonra anladık. Bu etkinin hiçbir amacı yok. Biz buraya geldikiz, pişman olduk. <gülüyor> Gerçekten Darçıklar, yani, ortalarda <etan> arkadaşlarıma da sorunuzu sorunuz lütfen. Arkadaşlarıma da kızıyorum. Ermeni Soykırımım var denilen bir yerde gerinin fazla durmasında bu hem Türk milletine hem de eczadımıza büyük bir sahibisizliktir. İlhanlar. Teşekkürler. Evet. Şurada bir arkadaşı var, bir hanımefendi var. Öncelikle merhaba. Ben de bizim için ilham edici olduğunuz için siz öncelikle teşekkür ediyorum. Bu oturumu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim sorum şu yönde olacak, travmalardan bahsettik. Bu arada adım Sırma, kusura bakmayın biraz seyicam, adım ne ee, Her gün okula gidip gelirken, arama adı altında e, bizi x-ray'lerden geçiyorlar ve daha sonrasında da e, elle bize dokunarak bizi arıyorlar. Ve biz buna karşı çıktığımız zaman ise bizi eğer yönetimin bizden istediklerini yapsak bu okula gelemezsiniz diyorlar. E, daha sonrasında ise bizi güvenlik görevlisi adı altında ya da işte güvenlik görevlisi demeyin, bunlar devletin memurları adı altında otobüslerle okulların gelişlerinde korumaya geldiklerini söyleyen insanların sözlü fiziksel tacizlerine uyguluyoruz. Ben maruz kalıyoruz. Ben kadın olarak daha iki gün önce böyle bir tacize maruz kaldım. bir baba figüründen bahsettik. Eğer biz bir baba figürünü kendimiz seçiyorsak eğer oy kullanarak bunu başa getiriyorsak biz kendimizde yaşamımızda fiziksel ve bedenen e, bulunduğumuz duruma tecavüz eden bir babayı seçimle başa getirecek kadar tabiri caizse sapkın bir toplum haline mi geldik? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi artık soru almayacağım. Ee, çünkü beşer dakika her bir katılımcıya son sözler vereceğim soruları dikkate alarak başlangıçtaki mikro uyarak devam edelim. Herkese bir beş dakika son söz veriyorum. Son, En sonunda da Mezunlar Cemiyeti adına Sayın Buhat Adıyaman kapatış konuşmasını yapmak üzere kendisine davet edeceğim. Buyurun. Sağ olun. Beş dakikada o sorunun hepsine cevap vermem çok zor. Ama en sondan en çok aklımda kalan o oradan başlayayım. Bunu sattım demeyelim ama en başta sorunu tarif ettiği düşünce düşünecek olursak neye? Topluluğun bütün ürünlerine, bütün kadınlarına sahiptir. Dolayısıyla evet bu baba rejiminden büyük ölçüde şarkı özgü olan ama batının da sürekli özendiği bu baba rejiminden çıkmadıkça tabi ki taciz tecavüz ve kadına karşı şiddet meşru olarak var olacaktı. Batıda yok zannetmeyelim. Orada da çok fazla var. Ama hiç olmazsa hukuki mücadele alanında var. Burada biz o hukuki mücadele alanında kaybetmekteyiz. Dolayısıyla evet bununla bir alakası var. Ee, babayı biz kendimiz seçtik. Allah ee, kendini seçmedik aslında. Yani e, sorun şu e, bu toplum ama Çin toplumda, ama Hint toplumda, yani şartın bütününden bahsediyorum. Orta Doğu toplumları da e, sorunlarını müzakereyle, eşitler arası, yani demokrasi demiyorum Batı. Yani Batı bize demokrasi bilen yedirmedi. Demokrasi bir şeydir. Kazayesini çıkmış bir yanıymış. Batı da çok hoşnut bir demokrasinin, işleyen bir demokrasinin varlıyordur. Ama müzakereyle, istişareyle Sorun çözme, evet doğuya doğru gitmice şey lazım. Dolayısıyla bizim sorunumuz müzakereleri istişareyi bir yana bırakıp zora geldiğimiz zaman bir adama verip sen ne yaparsan yaptır. Bunu yapmak isteyenler var bu ülkede çünkü sorular 1938 1900 ıı, 90'ların arasındaki o 60 yılda işte batıyla ama sadece batıyla değil insanlık tabiriyle özgürlükçü düşünceleriyle ilişki kurmuş insanlar var. Onlar burada tekrar az olmaya evresiz değiller. Fakat maalesef bunların toplumsal binamikler çok az yükmüyor. Yani en sonunda bir dilekçe yazıyorlar 1984. Ben böyle bir ne yapayım ya? Dermesi susuyorlar. İşte burada başka bir dilekçe yazıyorlar vatan aynısınız, alçaksınız, namertsiniz, vesairesiniz diye bağırılıyor. Evet, yani 84'te olduğu kadar çok susmuyoruz ama e, farkındaysanız konuşacağımız olanlar verir verdik birdenbire. Yani eskiden o bildiriyi imzaladığı insanların bir kısmı televizyona giden çıkar, konuşur, verdik. Şimdi kimse hiç ağırmıyor. Tamam bir bildiri yapayım, bir şey olur, yukarıdakinin çok kötü kızdırırız. Dolayısıyla, e, istişareye izin vermemesidir babanın en önemli ya da baba diye tarif ettiğim şartlı respotun en temeli özelliği oldu. İstişare istemez. Dolayısıyla biz giderek istişare ve müzakere yeteneklerimizi kaybeden bir toplum olduk. Demokrasiye daha iç geldik. Çünkü yani onları bulacak da demokrasi onlardan sonra gelecek. Daha biz de istişare ve müzakerede kalmışız. O yüzden demokrasi meselesi ben girmedim. Yani bu kadar daha fazla uzak. Ee, e, izniniz ya, bir tane aracı anonsi etmemiz gerekiyor. 34 NY 642 herhalde başka bir aracı engelliyormuş. Fiyat marka 34 NY 642 aracın yanına diz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet. Kadri Bey'in sorusu var. Evet seçmen topluluğuyla ilgili böyle bir demokrasi olabiliyor gibi Ya bir şekilde yani Türkiye'nin yönetilmesi ııı e, e, olumlu enerjilerle işbirliği yapılması. Herkesin ııı e, sıkıntılarla kimlik şunlu, bilgi filan e, aile ayaklayabilirler. Bunlardan bir demokrasi kültürü çok hızlı bilebilir. Yani ruhlarının görüntüsü, mesleksiz gerçekten. Çalışan bir beş yıl altının yönü mesleği yok. Zaten demin söylediğim orta ikiden terk olmak bir beş yaşındasına. Bu demek. Böyle bir derdi yok. Yani temel ihtiyaçlarını giderebilmiş falan. Ama bütün bunlara rağmen o enerjiyle birlikte daha iyi noktaya taşınacağını düşünüyor. Çünkü bu analiz aslında sabit bir yalnız. Bunu daha dinamik bir sürede koyabiliriz diye düşünüyorum bir eski öğrencim diyor ki ben bir okulda okudum bittim bilmiyorum ne yaptım uçak şey, sadece yaptım falan bunu mutlularla diyor toplan yapalım falan mesajını yaptı rastam <gülüyor> niye bize öğretmediniz diyor biz de onlar gördük onlar <gülüyor> bir başka e, öğrencimiz e, bu sımcılar kimseye sorulmadan geldi bunu yani büyük bir sorun çıkarız falan bunun daha da ötesinde bir mesele. Bu zaten e, hem sorunlar hem de bir ülke <gülüyor> de değil de değil onlar. Misafir. onu için istiyorlar. Yani bir e, siyasal iktidarında bütün Güneydoğu filan o taraflardaki demografi dengesini bunlar üstünden e, değiştirmek. Sünni Müslümanlığın 3 milyonluk bir gücü olarak bunları kullanmak gibi e, planları var. Yani onlar hesabının bir Karama Maraş'ta bunun bir örneği yaşanıyor. Bu, biz buralardan şikayetsiz ama onların da kendilerine göre e, planları var. Ama hayat öyle bir şeydir ki sen planlar yaparken başına geleni hayatlıyoruz biz. Yani, Mustafa Bey diyor ki ya bu İslami bunlar biz e, şiddetle buralara el koyalım. Böyle bir usul İslam eğitimi anlayışımı yok mudur diye soruyor. Yani ben de bu ilk başta Türkiye'nin gerçekten müslüman kesimlerinin, sistemin rejimi dışladığı müslüman kesimlerin bir devletler terkiple yeni bir evreye taşınabileceğimizi umut ediyorum. Ama genel noktada bu gerçekten dinle demokrasi arasında ilişki kurmanın çok da mantıklı bir ilimlendirme olmadığını düşünüyorum. Ya Demokrasinin kuralları var. Yani bunun dini, hırkı, mezhebinden bağımsız demokrasi ise bunları yapıyoruz. Yani Müslüman olmuş, Kürtüs Müslüm olmuş, olmuş bilmem ne olmuş. Ee, bunun bir de insanların e, buradaki mesele İslami bir meseleden ziyade belki ona bir vaktimiz yok. Ee, daha evvel. Sırsal bir kavga bu. Yani Osmanlı'dan bu yana gelen daha e, tuzukurların devlette ve devlet emrettiğinde yer aldı devletin temel ettiklerinde cami etrafında kümelendiği ve e, normalde batı geleneksel standart lineal yapısında olsa aslında bir kısmının e, emekten yana soğuk vesaire e, diğerlerinde işte muhafazakarın burjuva olabileceği bir yapı işte başka bir şekilde tezahür edilmiş. Şimdi burada e, bir korreter ya, bir burjuvası olmadığı için Devletin, devlet eliyle belendikleri bu şeyi biz bırakmak istemiyor. Çok sevdiler. Yani açık küfürde sürekli yozuluyor, önden para veriyorlar diye. Yanlış çıkartıyoruz, hiçbir şekilde gitmiyoruz. Aynı yolda ilim var, yani orada da bir kılıp alıyorlar. Yoksa İslam, Müslüman yani ben gençliğimde 30'lü Müslüman basıverdi, kendi dindarlığı diye kitap yazdım ya. Yani bu iç yolculuktur. Hakikati arama öyle sağlam şeydi arsenaller yani vardı işte bunların içinde pe kısa bunların yapılan bir paraları pulları hırsızlıkla e, bütün kamunun e, rahat tane koy çoban özra geçmek diye bir müslümanlık yok. Bu siyasal İslamcı görüntülü bir barbar, yan yan faşist bir girişim şeyidir. Yani o sınıfsal yapılar burada ehlileşip olması gereken üretim disiplininden geçmediği için böyle bir mesele var. Onun için bir şiddet istiyorlar. Yani bir taraftan da Türkiye çok yakından e, Kadri'de imal ediyor Yani bir milis gücü de hazırlanıyorlar. Ama bir trilyon dolara yakın yabancı sermaye var. Aynı zamanda NATO ulusu var. Yani sen kendi başına bir satrakçı görüyorsun. İşte, işte baba da nedir ne babası bilmiyorum ama e bu tek başına oynanmıyor satranç. Başka oyuncusu da var. onu görmüyoruz. Onun ben bu işi çok uzun sürebileceğini düşünmüyorum. Bana gelen sorular galiba bu. Mustafa Kemal Bey'in de galiba gönderdiği uyarıcı bir şey var. Onu çok düşündürücü, onu not aldım. Başka? Bir de tabii Ebru Hanım'ın söylediği çok önemli bir şey var renkler, modeller, bana değil ama ona bir satır söylemek isterim. Yapılan renk modelleri orduya dayanmışlar. Temel hakkı özgürlük, demokrasi kavgası yapıyorlar. <gülüyor> yani yüz milyon bir şekilde kaçak sarayın önünde duramıyoruz. Bir milyon adam bilmem ne. <gülüyor> burada bir demokrasiden filan söz etmenin yeri ve zamanı değil. Çünkü burada gerçekten bir sivil <gülüyor> tasla yapıyoruz. Türkiye ve darbeler askerlerin konfajansındandır. İlk defa bir hükümetten bunu Peroda veriyorum. Fujimora veriyorum bir iktidar devlete darbe yaptı. On Aralık'tan sonra yargı ortadan kalktı. Yani sulh ceza için istediği bir adam karar verip götürüyor. Onu oraya bilmem ki bakıyor. Altan adam siyasi iktidar. Yargının pahamsızlığını ortadan kaldırır. Çakma mahkeme. kurduğu vakit o da bir Hukuk devleti olamaz. Aynı zamanda rejim değişti diyemezsin hukuk değişmeden. Bunların hepsi darbe. Birisi bir sivil vesayet denen. askeri darbelerini görüyorduk şimdi bir siyasi İslam darbesini yaşıyoruz. Ben de umutsuz değilim. Hatta bunun 2016'dan sonra ileri gidemeyeceğini de düşünüyorum. Bunun için de şimdi vaktimiz yok ama çok fazla argüman olduğunu ve işaret olduğunu düşünüyorum. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Onun gibi umutsuzluk enerjileri sayesinde kesinlikle da gerek yok. Bakalım 41. yılda ne konuşacağız. <Gülüyor> evet, Evet, Fatih Kıralım. Bir soru vardı, bir tanesi bu travmalarla, muhafif basının, ben çok kimliği bulamıyorum ama yani soruları geldi. geldi. Yani yaşadıklarımız, yaşadığımız travmalarla başlayışmaya dair bir soru. Ee, yani tabii, biraz da hayat travma ile ütopya arasında gidip geliyor. Yani bizim gazeteciliğimiz ile biraz beşen birkağı artı on bir yüzü gibi algılıyorum. Ee, ama bizde de Özgür Günler bu daha ağır. Yani şöyle söyleyeyim, ona, Mursa Anter jürisindeyiz uzun yıllar. orada Özgür Tönevi'ye yani başvuruları değerlendirmeye gittiğiniz zaman bir odalaya geçiyoruz. Orada Özgür Günler gazetecilerin fotoğraflarını koymuşlar bu arada. Daha odaya girerken bile çok büyük, büyük bir ağırlık çöküyor üzerinize. Onlar için yani Özgür Günler'de görebilecek meslektaşların için bunun çok daha ağır olduğunu düşünüyorum. Bölgeye ilişkin bir soru geldi. Yani şimdi tabii ben gördüklerimi yani orada bile tabii çok ayrıntı girmedim. Onun yıkılmış duvarların altında Jöpö, I Game, e, e, yazılar vardı. Şimdi e, onları da anlatmadım. E, ama bir de şu var tabii. PKK de bir sonuçtan söz ediyoruz aslında. E, bunu pek çok siyaset bilimci de söylüyor. E, dünyada 11, 11 Eylül'den sonra güven e, öz, güvenlik, demokrasi, özgürlük denklemi çok hani, güvenliğe verenler egemenlik tesisi olarak da yürüdü Ve Türkiye bu sorunu güvenlik e, politikalarıyla çözülemedi tabi. Yani, dolayısıyla e, belki daha fazla demokrasiyle, bir başka gazeteci daha farklı yanıtlayabilirdi bunu, onu söyleyeyim. Yani mesela gidip orada işte, e, zırhla aracın içinde diye bir yani, unsurda bulunan bir gazeteci farklı yanıtlayabilirdi. Ben öyle algıladığım gibi gerçekliğin bana e, olduğu aslında objektif davranmaya çalıştım. Fotoğraflarla zaten paylaştık yani. Moniksi fotoğraflarla de, e, yani, e, yayınlanmış şeyler. Üzerine ideolojik kodlama geçirmemiş bir sonuç yaptığını da düşünüyorum. Ama bu sorular tabii birbirimizi karşıtta geliştirecek sorular. O soru için de ayrıca teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Ee, buyurun. Size, evet. <gülüyor> Sana soruyoruz onun için belki ama e, bir arkadaşımızın eleştirisi vardı. E, sana eleştirden sonra gitti hani demokratik olmasak e, bunu söyleyebilir miydiniz dedi. Ben her şeyi her yerde söylerim. Belki de günlerde arkamdan bir e, tabur asker gelirken de e, toplum mezardan insan e, cesetleri çıkardım ve onları işkenceye kurmuştu demiştim. Bahreyn'in kralı bana üçkağıtçı, adi, yalancı, ahlaksız kadın dediğinde de gidip gene de otopsi yapmaktan kaçınmadık. Dolayısıyla bunun demokrasiyle bilgisi yok. Ne yazık ki demokrasi olmadığında kahramanlar yaratmak zorunda kalıyorsunuz. Bence demokrasi demek kahramanlara gerek olmayan bir sistem demek. Ben hekim olarak öyle düşünüyorum. Evet. <gülüyor> ilişkinde tanıtlığım var benim. Ben o kemikleri çıkardığım için söylüyorum. Ben ne tarihçiyim, ne siyasetçiyim, ne de iktisattan anlarım. E, ama ben tanıttık yapıyorum. Ben o insanların kemiklerini çıkarıyorum oradan. E, dolayısıyla hani travmayla baş etmek dedik. Aslında hepimizin travması çökar. Biz tanıtların da travması çökar. E, biz çok doğrudan tanıttık ediyoruz ama siz de tanıttık ediyorsunuz. Fark etmeden farklı başa çıkma mekanizmaları geliştiriyorsunuz sadece. Bazıları kayıtsızlıkla başa çıkmaya çalışıyor. Bazıları o yapanlara öfke duydukları için o şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Ama sağlıklı olan aslında yaşanan o örselenmişlikleri onaracak mekanizmaları gerçekleştirmek, hekim olarak gerçekleri görmek. Gerçekten bizim hakikatin peşinde olmamız gerekiyor. Ee, Ermeni soykırımı evet Ermeni soykırımı oldu. Dersin evet o da bir soykırımdı. Ve bugün bir soykırıma daha gidiyoruz. Türkleri katletme noktasındayız. Ee, devlet sorumlu dediniz siz örneğin. Ee, bakın arkadaşlar devletler Hani bu sistem içinde, bu mekanizma içinde söylüyorum. Yoksa hani onayladığımdan değil. Bir takım uluslararası belgelerle kendilerini sınırlamış. Nasıl sınırlamışlar? Biz insan hakları mücadelesi yürütülenler o belgeleri zorladığımız için, yani denetlediğimiz için sınırlamışlar. Ee, ve bunların içinde de siz sivilleri öldüremezsiniz. Öyle ya da böyle. Sivilleri öldürüyorsanız eğer bunun adı o sivillerin katledilmesi ve kırım kapsamında, insanlar karşı suç kapsamında değerlendiriyor. Siz tankla bir atış yapamazsınız devlet olarak. Devletinizin araçlarını bu amaçla kullanamazsınız. Ne için olursa olsun başka yollar bulmak zorundasınızdır. Mekanizmaları o başka yolları e, bularak değerlendirmelisiniz. Onun için önemli. Yani ben doğrudan gördüğüm, muayene ettiğim, otopis'in yaptığım, kafatasını incelediğim odalar üzerinden söylüyorum o nedenle. Hatırlatmış olayım. Evet, çok teşekkürler. Evet. Tabii, teşekkür ederim. Ee, e, şimdi bu hayatlarını <gülüyor> atmak üzere, işte Türk, Kürt, Ali Büsnü'yle İslamcı gibi, siz de e, layık kesimi e, sorumluluktan bir soru sordunuz. Bu, sizi sorunun sorunun e, izleyimden mi değil, dolundan mı değil gidersem, ben yine döner dolaşır ayrı noktaya girerim. Bakın, işte o layık zaten 25. Yani layık kesim diye bir özne geliştirip, bir kimlik geliştirip, o kimliğin bir şeyleri çözmesini beklerseniz, yine o yüzde 25'in yine başka bir yüzde 25 olarak, ama aynı yüzde ıı, içinde kendini tekrar etmesi sonucuna varırsınız. Dolayısıyla Evet, yani bütün bu yaşadıklarımızdan sonra siyasal İslam'ın demokrasiyle bağdaşmayan ve faşizm de diktatörlük üreten bir siyasi akım olduğu yapıyorum yapıyoruz. yapıyoruz. altından da yaptı, başkaları da yapıyor. Bu noktadan sonra layıklık, bence sünni muhafazakarların da bu toplumu onurlu, onurlu e, geleceğe güvenle bakan e, fertleri olarak yaşamasının aferi koşulu. Yani sadece laiklerin değil. Laiklik bu toplumu varsa böyle bir toplum, ben toplumun toplum olmadığını, bir toplamdan ibaret olduğunu söylüyorum. Belki yeniden top, yani ağız alışkanlı toplum diyor bir şey. Toplum falan değiliz. Bir toplamız. Toplam olarak kaldığımız müddetçe de yıkılmaya mahkumuz. Dağılmaya mahkumuz. İşte Şenem Hanım dedi, Kürtleri kesmeye hazırlanıyoruz dedi. Yani Zaten olan da biraz da lokal olarak bu, yani toplu cezalandığını uygulamıyor muyuz? Uygulanıyor. Yani bunun sonucu ne olacak acaba? Neyse, fazla girmek istemiyorum. Laiklik bu açıdan Cumhuriyet mefhumunun, Atatürk Cumhuriyeti'nin çok öncesinde, o sorumlu bir cumhuriyetti, Atatürk Cumhuriyeti'nin çok öncesine giden sac, sac ayağı, üzerinde yeniden bir demokrasi inşasını düşünmemiz için hareket noktamız olabilir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. O.